Demokratik Toplum Manifestosu Uygarlık, Maskeli Tanrılar ve Örtük Krallar Çağı 1. Kitap Kavram olarak yöntem, amaçlara ilişkin en kestirmeden sonuca götüren yol, alışkanlık, sağduyulu yaklaşım biçimleridir. Hangi yolun hedefe en doğru ve kestirmeden götüreceği netleştiğinde yöntem tutturulmuş demektir. Yöntemin olumlu yanı, denenmiş olması ve sonuç vermesindeki başarısıdır. Uzun denemelerden sonra belirlenmesi, ilgili yol alıcıları için vazgeçilmezdir. Mürşit, mürşit ilişkisini çağırır. Tarihin derinliklerinde anlam vermeye çalıştığımızda ilk karşımıza çıkan yöntem, tüm olaylar ve anlayışlara ilişkin mitolojik yaklaşımdır. Dar anlamda mitoloji de bir yöntemdir. Hakikati açıklama metodudur. Mitolojinin arkasında bir evren anlayışı vardır. Doğanın canlı ve ruhlarla dolu olarak değerlendirilmesi günümüz için her ne kadar çocuksu da görülse, bilimin vardığı seviye göz önüne alındığında aslında hiç de abartıldığı kadar yanlış bir yöntem değildir. Ölü, cansız ve dinamizmden yoksun yöntem anlayışları mitolojiden daha çok anlam yoksunudur. Mitolojik yaklaşımın yaşamla bağlantısı kesinlikle çevreci, kaderden uzaktır. Determinist olmayıp özgürlüğe açıktır. Doğallıkla uyumlu bu yaşam anlayışı, İnsan topluluklarını büyük dinler çağına kadar çok renkli ve coşkulu kılmıştır. Efsane, destan ve kutsallıklarla yüklü mitolojiler özellikle Neolitik dönemin temel yaşam zihniyetidir. Söylencenin nesnelle çelişmesi içerinde anlamlı yorumların geliştirilemeyeceği anlamına gelmez. Söylenceler üzerine anlam değeri hayli yüksek yorumlar yapılabilir. Tarih bu yönü yorumlar dışında çok az kavranabilir. En uzun yaşam dönemini söylence biçiminde geçiren insan topluluklarını kavramada temel bir yöntem olarak mitoloji vazgeçilmez önemdedir. Mitolojik yöntemin tam zıttı gibi konulan günümüzün bilim yöntemlerinde çoğunlukla birer mitolojiden ibaret oldukları yeterince kanıtlanmıştır. Tek tanrılı dinsel doğmalarla onların devam olarak kesin yasalarla çalıştığı iddiasında olan bilimsel yöntemin alabildiğine gözden düşürdüğü mitolojik yönteme, mitolojik anlamlara itibarı yeniden verilmek durumundadır. Ütopyalarla akraba olan mitolojiler, insan türünün vazgeçemeyeceği anlam zihin biçimidir. İnsan zihnini ütopyasız, mitolojisiz, efsanesiz, destansız bırakmak bedeni susuz bırakmaya benzer. Daha iyi anlaşılmaktadır ki bütün canlı zihinlerinin bir toplum olan insan zihni bu kapsamdaki bir zenginiz sadece matematik-analitik zihniyete indirgemez. Bu yaşama aykırılıktır. Milyonca canlı zihni nasıl matematik bilmezse onların toplamı olan insan zihni de matematiğe mahkum edilemez. Kaldı ki matematik ilk icat edildiğinde bir Sümer uygarlığı buluşudur ki asıl işlevi olan artık ürünü hesaplamakta kullanılmıştır. Günümüzde insan mantığı neredeyse bir hesap makinesine indirgenmiştir. Peki milyonlarca canlının zihni hatta atom altı parçacıkların hareketlerini ölçüye gelmeyen astronomik büyüklükleri nasıl ve neyle kavrayacağız? Matematiğin gücünün bu mikro ve makro evrenlere yetmediği açıktır. En azından kapıyı yine anlam yöntemlerine açık tutmak gerekir ki kendimizi değişen doğmalara boğmayalım. Canlı seziler küçümsenemez. Yaşamadığına adına ne varsa o, sizlerde de gizlidir. Bu sezilerin makro ve mikro evrenlerden bağımsız oldukları da söylenemez. Anlayışa daha yakın olan bu seziler dünyasının evrenin temel bir özelliği olmasıdır. Bu nedenle mitolojik yöntem evreni kavramada pek de değersiz sayılamaz. Peki, belki de en az bilimsel yöntem kadar evreni kavramamıza katkıda bulunabilir. Mitolojik anlayıştan dogmatik dinsel anlayışa geçiş büyük bir aşamadır. Bu geçiş toplumda hiyerarşi ve sınıflamaya dayalı bir dönüşümün zihinsel alanı da işgal etmesiyle yakından bağlantılıdır. Hükmeden ve sömüren ilişkisi sorgulanamaz doğmalara ihtiyaç gösterir. Doğmalara kutsallık, tanrı sözü ve dokunmazlık gibi tabu değerler bahşedilmesi, gizledikleri ve meşrutiyet sağladıkları hiyerarşik ve sınıfsal çıkarlarla, sömür ve iktidarlarla ilişkilidir. Bir anlayışta ne kadar katı bir hüküm varsa orada o kadar zorbalık ve sömürü gizlidir. Dinsel yaklaşımlar insanlık tarihinde mitolojik dönemden sonra en uzun süreli bir döneme sahiptir. Yazılı tarihli de başlatılabilir. Veya az öncesinden sonrasından anlaşılması gereken dinsel doğmaya neden bu denli ihtiyaç duyulduğudur. Bu yaklaşımın bir yöntem olduğu açıktır. Dinsel yaklaşımda yaşamın hedefi ve gerçeğe ulaşmanın yolu olarak doğadan ve toplumdan aşkını varsayılan ilahlara atfedilen söze göre hareket esastır. Bu sözlerden sapış, yaşarken angarya, her tür kölelik, öldükten sonra cehennemlik olmaktır. Maskeli tanrıların inşa edildiği eşikteyiz. Bu tanrının aynı zamanda toplum üzerinde buyruk ve sömürüyü gerçekleştiren şef veya despot olduğu kolaylıkla sezilmektedir. Aşırı maskeleme insan anlayışını aldatmakta yakından bağlantılıdır. Zaten despotların ilk çıkışlarında kendilerini tanrı krallar olarak adlandırmaları bu hususu yeterince açıklamaktadır. Akabinde kendi sözlerini kanunlaştırma ve kesin hakikat olarak sunmaları yaygınca görülen tarihsel bir durumdur. Baskı ve sömürü derinleştikçe dinsel dogmatik yöntem insan zihniyetinin başat yolu haline getirildi. Daha doğrusu bir toplumsal gerçeklik olarak inşa edildi. Tanrı maskeli despotların yaşamı kurutan ve boğan hükmü altındaki uzun süreli köleliğe insanlığın bu yöntemlerle boyun eğmesi sağlandı. Dinsel yöntemin bir zihniyet alışkanlığı yolu olarak önemi, binlerce yıl katı gelenekler sonucunda insan yığınlarında kölece boyun eğmeyi meşrulaştırılmasında ve kadercilik anlayışını kökleştirmiş olmasındadır. Büyük sömürü ve vahşet savaşları bu yöntem sayesinde mümkün olmuştur. Kutsal söze, Tanrı emrine göre yaşamak, şüphesiz yönetici konumunda olanlar için bu yöntem büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Sürü çoban diyalektiği kurulmuştur. Kölelik toplumların vazgeçilmez bir gelişme aşaması olarak sunulmuştur. Hatta ondan öteye değişmez toplum anlayışıyla doğal gerçeklik bu temelde dondurulmuştur. Bir yandan çok edilgen bir doğa ve toplum anlayışı, diğer yandan çok aktif, her şeyi yaratan, oldurgan bir aşkın yöneten ve hükmeden Tanrı anlayışıyla zorunlu bir diyalektik bağlam halinde getirilmiştir. İlk ve orta çağları bu anlayış, bu yöntem yönetmiştir dersek, fazla abartıya kaçmış olmayız. Doğmatik yöntemin en sakıncalı tarafı canlı, kendi kendine evrimleşen bir doğu anlayışı yerine edilgen ancak yüce buyurganın dıştan emirleriyle hareket eden bir yolu insanlığa dayatmış olmasıdır. Bunun toplumsal alan üzerinde en önemli sonucu, aynı dilgen yapıları ve dıştan çoban yönetimini çok doğal kılmasıdır. Bu yöntemin en eski olduğu kadar en aşkın özellik arz etmesi Orta Çağ'da doruk noktasına varmıştır. Artık nesnel dünya neredeyse anlaşılmaz ve yok sayılmıştır. Dünya geçici bir yaşam durağı iken, kalıcı ve ebedi idealler esas yaşam biçimi olarak varsayılmıştır. Doğma ve klişeleri... Kim en çok biliyorsa, o alim sayılmış ve en üstün mertebelere oturtulmuştur. Antimitrolojik karakterdeki bu düşünüş yolu tarihin, dolayısıyla yaşamın en dizginleyen ve tutsaklığa mahkum eden rolünü başat olarak oynamıştır. Dinsel yöntemin olumlu yanı ise, toplumda ahlak olgusuna büyük mesafe aldırmasıdır. Bu aşamada ve bu yöntem altında iyilik ve kötülük düşüncesi büyük ayrımlara uğratılmış ve kesin hükümler getirilmiştir. Yöntemden fark ettiği temel husus, insan zihninin eksikliği, dolayısıyla biçimlendirilebilir özelliğidir. İnsanın kendi altındaki hayvanlar aleminden bu zihniyetle farklılık arz etmesi ahlaksal gelişmenin temelidir. Ahlaka başvurmadan ne toplumsallaşabilir ne de yönetilebilir. Yöntemde ahlak toplum için vazgeçilmez bir oluşum ve yönetim gerçeği algısıdır. Ahlakın pozitif ve negatif içerini tartışmaksızın, bu yönlü bir gelişme toplumsal algılamanın vazgeçilmesi olarak sayılmak durumundadır. Şüphesiz ahlak, metafizik bir algıdır ama bu husus onun varlığını geçersiz ve önemsiz kılmaz. Metafizik ahlakın mitolojik dönemdeki ilkel ahlaka göre bir üstünlüğünden bahsetmek abartı sayılmaz. İnsan toplumunu ahlaksız düşünmek, Belki de yiyecek ot bırakmadıkları için nesni tükenen dinozorlar gibi insanın kendi türünün ya da dünyanın yaşanabilir çevresinin sonunu getirmesi demektir. İkisi de aynı kapıya çıkıp sonuçta insanın sürdürülemez bir tür haline gelmesidir. Nitekim ahlakın büyük yıkılışıdır ki günümüzde çevre sorunları felaketin eşiğine kadar getirilmiştir. Sadece temel dinlerde değil, klasik Yunan düşüncesinde de dogmatik yöntem ağır basar. Bu düşüncede diyalektik yöntemin, nesnel yaklaşımların yeri çok sınırlıdır. Hakim yöntemler olarak Aristo ve Eflatun'un idealizmi, orta çağdaki dogmatik dinsel yöntemin en güçlü dayanakları olmuştur. İdealizmin en büyük filozofu, hatta yaratıcısının Eflatun olması veya öyle varsayılması, onu peygambersel yaklaşımın gözdesi yapmıştır. Peygamberliğe en yakın filozoftur. Üç büyük dinin peygamberlik yaklaşımlarında iyi stabilize edilmiş dogmatik yöntemin kurucusu mesafesindedir. Her üç dinin ağır basan yanları metafizik ahlakın kurucu öğeleri olmalarıdır. Bu da Zerdüşt, Konfüçyüs ve Sokrates'te ahlak zirveye erişir. Özellikle Zerdüştlük'te iyilik-kötülük temel felsefe olarak aydınlık-karanlık ikilemiyle eş tutulmuştur. Tarihte değeri yüksek olan bu bilgilerin şahsında insanlık büyük bir ahlaki merhale kat etmiştir. Kapitalizmin dünya sistemi haline gelmesinde bilimsel metot anlayışı önemli rol oynar. Roger ve Fransız Bakun'la Descartes'in öncülük ettiği yeni yöntem anlayışında özne ve nesne ayrımı özenle belirtilir. Ortacağın doğmatik yönteminde özne ve nesneye pek yer yoktur. Gölgemsi bir işlevleri vardır. Rönesans'ta ayağa kalkan Batı Avrupa, Hristiyanlıkla, reformla ve felsefi aydınlanma devrimiyle özne ve nesnesinin görünümünde yeni bir çağ açmıştır. İnsanın özelliğiyle dünyanın nesnelliği iki temel faktör olarak yaşamda baş köşeyi temsil ederler. Tanrı sözüne esas alan dogmatik yöntem ahlakla birlikte önemini yitirir. Eskinin örtük kralları ve maskeli tanrıları yerine çıplak krallar ve maskesiz tanrılar dönemine geçilir. Bunda kapitalist sömürü tarzı temel dürtüdür. Kâr altında gerçekleştirilen istismar her bakımdan toplumun algılanışını değiştirme zorunluluğunu duyurur. Yeni bilimsel yöntemin altındaki temel etken bu zorunluluk veya ihtiyaçtır. İnsanlık ve doğa çok büyük bir istismara uğratılmakla karşı karşıyadır. Toplumun bu istismarları kolay kolay kabul edemeyecek olan vicdanı ancak büyük bir zihniyet değişikliğiyle yeniden inşa edilecektir. İşte bunun için temel doğruluk yolu olarak yönteme büyük işlev düşecektir. Descartes'in köklü bir dönüşüm için büyük bir şüphecilik hastalığını yaşadığı, her şeyden şüphe ettiği, bunun sonucunda, düşünüyorum, o halde varım yargısına sığındığı meşhurdur. Bak onların nesnellik için büyük özen gösterdikleri iyi bilinir. Birincisi bireyin bağımsız düşünebilmesine, ikinciler nesne hakkında bireyin dilediği gibi tasarrufta bulunabilmesine kapıyı aralarlar. Bilimsel yöntemde nesnelik kavramını yeniden ve çok derinlikli olarak yorumlamak gerekir. Analitik düşünce dışında insan bedeni de dahil tüm doğanın nesne olarak tanımlanması, esasla kapitalizmin doğayı ve toplumu sömürüsünde ve tahakküm altına almasında kilit bir işleve sahiptir. Özne ve nesne ayrımını derinleştirmeden ve büyük bir meşrutiyete kavuşturmadan yeni çağ ilişkin zihniyet dönüşümü sağlanamaz. Özne analitik düşüncenin en meşru geçerli faktörüyken iken, Nesne de üzerinde her tür spekülasyonun yapılabileceği maddi oyedir. Diğer bir deyişle objektiviteyi temsil etmektedir. Bu ayrım uğruna büyük kavgalar verilmiştir. Kilise ile bilimin kavgasını salt doğruluk hakkında bir çekişme olarak görmemek gerekir. Bu kavganın altında büyük toplumsal mücadeleler söz konusudur. Bir anlamıyla ahlak yüklü eski toplumla ahlaki örtüden soyunmak isteyen çıplak kapitalist toplumun çekişmesi vardır. Mesele salt kilise ve bilim çekişmesi de değildir. Daha genelinde toplum vicdanının tüm tarihi boyunca muhafaza ettiği, istismarı yasaklayan, lanetleyen ve günah sayan sistemle toplumu hiçbir yasak, günah ve lanet tanımadan sömürüye ve tahküme ardına kadar açmak isteyen kapitalist yeni toplumsal projenin çatışması söz konusudur. Nesnel yaklaşım bu projenin kilit kavramıdır. Analitik düşüncenin nesnellik kavrayışı altında operasyona yatıramayacağı hiçbir değer yoktur. Sadece insan emeği değil, tüm canlı ve cansız doğa tasarruf altına alınıp mülkleştirilebilir. İnceleme ve araştırmalara tabi kılınıp üzerinde her türlü sömürüye hak kazandırabilir. Seçkin özneler dışında her şey mekanik olarak değerlendirilip acımasızca tahkime ve istismara tabi tutulabilir. Doğaya ve topluma karşı temel özne olarak örgütlenen birey, vatandaş, ulus, Devlet toplumu, yeni maskesiz tanrılar olarak soykırımlardan çevreyi yaşanmaz hale getirmeye kadar her türlü çılgınlığı yapma kudretine sahip yeni icatlardır. Eskinin, leviyet hanı artık kudurmuş gibidir. Hükmetmeyeceği, parçalamayacağı bir nesne yok gibidir. Nesnel yaklaşımı, bilimsel yöntemin son derece masum bir kavramı gibi algılamanın büyük felaketlere sapmalara ve orta çağdan kalma engizasyonlardan daha acımasız katliamları yol açtığı iyi anlaşılmalıdır. Nesnel yaklaşımın hiç de masum bir bilim kavramı olmadığı önemli belirtilmelidir. Bilimsel sosyalizmin ve tüm türevlerinin uzun süreli uygulama ve toplumsal sistem inşalarından sonra içten çözülerek yıkılmaları veya direkt devlet kapitalizmden özel kapitalizmlere dönüşüm geçirmeleri temellerindeki bilimsel yöntemden onun Nesnelleştirme anlayışından ileri gelmektedir. Geri geldikçe bu konuları kapsamlı açacağımı belirtmekle yetiniyorum. Yoksa sosyalizm mücadelesine büyük inanç ve çabayla katılanların dürüst niyetlerinden asla kuşku duyulamaz. Özne, nesne ayrımına temel rol atfeden tüm bilimsel yapılar bağımsızlıklarına çok düşkündürler. Öyle ki bunlar her türlü toplumsal değer yargılarının üstünde hareket ettiklerini iddia ederler. Bilim adına belki de yapılan en büyük saçma bu iddialarda gizlidir. Belki de hiçbir çağda kapitalist çağda olduğu kadar bilimin hakim sistemle bütünleşmesine tanık olunmamıştır. Yöntemden içeriklerine kadar bilim dünyası hem sistemin en büyük inşa gücü hem de meşrutiyetini sağlayan ve koruyan güçtür. Kapitalist çağın bilim yöntemi ve bu temelde oluşan bilimleri gerek sistemin kârsal işleyişini, Gerekse bunun yol açtığı ve toplumun tüm iç ve dış haklarını kaplayan savaşlar, krizler, acılar, açlık ve işsizlik, çevre yıkımı ve nüfus patlamalarının esas sağlayıcı, yol açıcı gücüdür. Bilim güçtürü özdeyişi bu gerçeğin iftarla dile getirilişidir. Belki de bunda kötü olan ne var denilecektir. Masumiyet ve meşruiyet zırhına bürünen sistemden bu sesler, yargılar rahatlıkla dile getirilirken en doğal tutum ifade edilmiş olur. Eğer günümüzde kapitalist modernite tüm parametrelerinde sürdürülmezlik işaretini veriyorsa, bunda en büyük pay sahibi dayandığı bilimsel yöntemdir. Dolayısıyla sistem eleştirisini dayandığı yöntemde ve ortaya çıkarılan bilimsel disiplinlerde geliştirmek yaşamsal önüme sahiptir. Sosyalist eleştiride dahil, tüm sistem eleştirilerinin temel zaafı, sistemin dayandığı ve onu var kılan yöntemin aynısını kullanmalarıdır. Halbuki, o yönteme dayanarak inşa edilen toplumsal gerçeklik, aynı yöntemle ne kadar eleştirilirse de aynı sonuçta karşılaşmaktan kurtulamaz. Çokça bilinir, önceden çizilen yollarda yürüyenler, o yolların vardığı köy ve kentlere ulaşmaktan başka bir yere varamazlar. Bilimsel sosyalizm de dahil, sistem karşıtlarının başına gelen de budur. Değerlendirmelerimde özne ve nesne ayrımının sınıfsal ve toplumsal karakterlerinin temel almaya büyük özen gösteriyorum. Çünkü masum gibi gözüken bu iki kavram, sürdürülemez hale gelen modernistenin ontolojik nedenleridir. Sanıldığı gibi bu kavramların bilimsel kazanımlarla ilişkisi yoktur veya izafi karakterli olmaktan masum değildirler. En azından orta çağdaki doğumatik yöntem kadar saplantılı bir doğa ve özne anlayışına sahiptirler özne ve nesne ayrımını açıkça yapmakla, yaşamın kavranmak istenmesi, insan hayatını, insan yaşamını orta çağdan daha geri ve silik kılmakta ve maddi boğuntuya taşımaktadır. Domatik yöntemin nefessiz bıraktığı ve özgürlükten yoksun kıldığı insan yaşamı, kapitalist modernite, özne-nesne ayrımına dayalı olarak paramparça edilmektedir. Yaşamın tüm alanlarında derinden bir yarılma inşa edilmektedir. Bilimsel disiplinlerle, bütünlüğün hücrelerine kadar parçalanmasıyla yitirilen en büyük değer, toplumsal yaşamın mekan ve zamanla kayıtlı bütünlüğü ve bölünmezliğidir. Günümüzdeki yaşam sıkışması kadar özünden, mekansal ve zamansal dayanaklarından kopartılmış, yaşam trajedisinden daha vahime düşünülemez. Kaderlerin en kötüsüyle karşı karşıyayız. Toplumsal kanserleşme, bir alegorik yaklaşım değil, yaşama karşı, en anlamlı bir sistem yorumudur. Üzerine yoğunca durulması gereken bu konu, bir savunma çerçevesinde ancak sınırlı bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Karşı eleştirilerle yeni bir yöntem önermiyorum. Bu tümüyle yöntemsizliği önerdiğim anlamına da gelmez. Sadece insan yaşamında değil, tüm canlı ve cansız doğa yaşamında da bağlı kalınan yolun, yöntemin, yasaların ifade ettiği hususların farkındayım. Yol ve yönteme değer biçmekteyim. Ama yöntem ve yasa anlayışında her zaman deterministik bir öz taşınırken, bundaki ısrar ve kalıcılığın gelişmesinin ve özgürlüğünün inkarına varabilme tehlikesi taşıdığını da önemli belirtmek durumundayım. Yöntemsiz, yasasız evrenlerin varlığını düşünmüyorum. Ama evreni sadece matematik bir düzene sahipmiş gibi el alan Descartes mekanizmasının temel olduğuna da inanmıyorum. Matematik ve yasa mantığının hastalıklı olduğuna dair derin kuşkularım vardır. Matematik ve yasa icatçısı Sümer rahipleri ile günümüzün bilimsel zihniyeti arasında büyük benzerlik görüyorum. İkisinin de aynı uygarlığı temsil ettikleri kanısındayım. Yöntem karşıda olmak ne tamamen yöntem inkarı ne de alternatif yöntem arama anlamına gelir. Özgür yaşam seçeneğine, daha yakın yorum imkanlarına, açık olmanın büyük yüksek değer taşıdığını belirtmek gerekir. Eğer hedef yaşamın anlamına varmaksa, yöntem buna aracılık etmelidir. Kendi başına büyük endüstriyel üretim ve büyük devlet insanlığa mutluluktan çok savaş ve yıkım getirmişlerdir. Üretim ve güç birleşince anlamdan daha çok uzaklaştırmaktadır. Birikim sahipleri yaşam karşısında her zaman en büyük anlaşmazlıkları sergileyen kesimlerin başında gelmişlerdir. Toplumda birikime hep şüpheyle bakılır. Yöntem sorunundan kurtulmak veya bu sorunu aşmak köklü anlamlar içerir içinde yaşanılan çağ ve uygarlıkla hesaplaşmayı gerektirir. Tarihsel zamanlarda bunun çarpıcı örneklerine rastlamaktayız. Kapitalizme, onun tüm modern kurum ve kalıplara damgasını vuran yöntem ve bilim disiplinlerine radikal eleştiri getirmeden, bu temelde bilimin özgür yaşamı daha yakın kılan yeniden inşasına yönelmeden çıkış aramak beyhude bir çabadır. Modernite, postmodernite ikilemine katkı sunmak niyetinde değilim. Bu konuda sergilenen birçok yaklaşıma saygı göstermekle birlikte sorunun özünden uzak kaldığı kanısı halen yaygındır. Postmodernite, modernitenin yeni kılıflar altında kendini sürdürmesi olarak da değerlendirilmektedir. Postmodernite, modernitenin yeni kılıflar altında kendini sürdürmesi olarak da değerlendirilmektedir. Kendi yorumumu hakikat rejimi kavramı adı altında sunmak durumundayım. Bir alternatif yöntem arayışından ziyade, yanılgılarla yüklenmiş ve özgürlük değerlerinden uzaklaştırılmış yaşam sorunlarından çıkış yolu aranmaktadır. Şüphesiz insan toplumunda hakikat arayışçılığı hep ola gelmiştir. Mitolojilerden dinlere, felsefeden günümüz bilimlerine kadar birçok seçenek bu arayışlara yanıt olarak belirmiştir. Yaşam, bu seçenekler dışında düşünülmediği gibi sorunlar yumağının bu seçeneklerden kaynaklandığı gibi bir de inkar edilemez. Yani ne onsuz olunur, ne onunla olunur ikilemi söz konusudur. Fakat yaşadığımız modernitenin benzersiz bir farkı vardır. Modernite birçok alanda sürdürülemezlik sınırlarına dayanmıştır. Bir çırpıda sayarsak artan nüfus, kaynakların tükenişi, çevre yıkımı, sınırsız büyüyen toplumsal çatlaklar, çözülen ahlaki bağlar, yaşamın mekan ve zamandan kopuşu, büyük stresli ve büyüsünü, şiirselliğini yitirmiş yaşam, dünyayı çöle çevirecek nükleer silah yığınakları, sonu gelmeyen ve tüm toplumsal bünyeyi saran yeni savaş türleri gerçek bir mahşeri çağrıştırmaktadır. Bu aşamaya gelişin kendisi bile hakikat rejimlerimizin iflas ettiğini göstermektedir. Umutsuz bir tablo sergilemek durumunda değilim. Ama karşımızda, içimizde yiten yaşama karşı sessiz kalacak, çığlık atmayacak halde de değiliz. Umutsuz olmayalım, gözyaşlarına boğulmayalım, fakat bunun içinde çare gerekir. Hakikat arayışımız boş bir çaba mıydı? Yoksa karanlık güçler çağından mı geçiyorduk? Büyük yanlışlıklar nerede ve ne zaman yapıldı? Saplantılara nerede ve ne zaman girildi? Kapitalist modernitenin gücünü ezici biçimde yanılgılı toplum inşalarından aldığına eminim. Buna karşı büyük mücadelelerin verildiği inkar edilemez. Başarı diye sunulan sistemlerin başına gelenler de ortadadır. O halde sistemin hep iddia ettiği gibi yaşanılan son ve ebedi dünya mıdır? Başka bir dünya mümkün değil midir? Güncel olarak sorulan soruları tekrarladığımın farkındayım. Fakat birçok noktada düşlen yöntem hatalarından, bilim disiplinlerindeki yanlışlıklara, iktidar ve ekonomi yorumlarından hukuk ve estetiğe hükmeden tahakkümcü anlayış ve kurumlaşmalara kadar birçok olgunun iç yüzü sergileyecek durumda olmayı küçümsememek gerekir bu anlamda bir denemeye girişme gücünü kendimde görmüyorum. Bunu özgürlük değerlerine karşı sergilenmesi gereken bir borç, bir görev olarak da değerlendirmiyorum. Konuya giriş cümlesi olarak belirtmeliyim ki, insan düşüncesine hükmeden iki temel kalıp olan öznel, nesnel, idealist, materyalist, diyalektik, metafizik, felsefi, bilimsel, mitolojik, dinsel gibi bölümler anlamı zayıf kılmış ve çarpıtmıştır. Bu ikilemlerdeki derinleşmeler, Kapitalizm moderniteyi yol açan temel yöntem hatalarıdır. Uygarlık tarihi boyunca düşünce ve inançların bu yönlü gelişimi, geliştirilmesi iktidar ve istismar sahiplerince hep desteklenmiş ve kurdukları sistemlerin sürdürülmesini temel meşrutiyet rolünü oynayarak kapitalizmde zirvesine taşınmışlardır. Bu ikilemlerin soyut bir tarih gibi yorumlanması da esas olarak gürürlükteki iktidar ve sömürüş sistemlerinin yararınadır. Eğer insanlık zihniyeti bu ikilemlerle boğuşturulmasaydı, hiçbir iktidar ve istismar düzeni tarihte bu denli etkili olmazdı. Zihniyet savaşlarını bu ikilemler etrafında sürdürmek adeta şehvet gibi daha çok iktidar ve sömürü arzusuna yol açar. Hakikat arayıcıları bu ikilemlerdeki başarıları oranında iktidar sahiplerinin yanında ve sömürü odaklarında kendilerine hep seçkin yer bulmuşlardır. Hakikat, iktidardır. İktidar, hakikattir deyimi büyük geçerlilik kazanmıştır. Buradaki hakikat rejimi, siyasal istismar rejiminin en sağlam müttefiki konumundadır. Bu ittifakın sonucu daha çok baskı ve istismardır. Bunun sonucu ise özgür ve anlamlı yaşamın gitmidir. O halde, bu hakikat rejimini bırakmak, yöntem itibariyle yapılması gereken ilk ciddi işimiz olmalıdır. Aslında negatif bir duruş gerekiyor. Sistemin hakikat rejimine her cepheden olumsuz davranmak, kuru bir cephe alıştan bahsetmiyorum. Onu çözerek karşı duruşun sergilenmesi gerektiğini belirtiyorum. Sadece iktidar ağlarına karşı değil, sömürü odaklarına karşı da ancak bu odakların her yerinde karşılarında anlamlı direniş ve topluluk inşa çabaları geliştirilirse, sistem püf noktasından yakalanmış ve çözülmeye başlanmış olacaktır. Tüm toplumsal inşaatlar zihniyet ürünüdür. Söylenenin aksine, eller ve ayaklar toplumu inşa etmez. Öyle olsaydı karşımızdaki dünya bambaşka olurdu. Tarihin tüm önemli olayları, gelişme süreçleri ve yapılanmaları etkili zihniyet ve iradelerinin eseri olarak ortaya çıkmışlardır. Marksist yöntemin en büyük hatalarından biri, devrimi zihniyet alanlarında yoğunlaştırmadan yeni toplumsal inşayı, günlük baskı ve istismar altındaki proleterden beklemesidir. Marksist proleterin yeniden fethedilmiş köle olduğunu görememişlerdir. Özgür işçi safsatasına bizzat düşmüşlerdir. Diğer hatalarla birlikte bunun sonuçları bilinmektedir. O halde insanlığın bilimsel kazanımlarına da anlam vererek kazanmamız gereken zihniyet nasıl olmalıdır? Bu soruya daha açık yanıt vermek için öznellik ve nesnellikten kaynaklanan ama sonuçta aynı kapıya varan iki zihniyet duruşunu daha derinliğine deşifretmeliyiz. Birincisi, nesnelliğin çokça iddia ettiği gibi derinliğine araştırılır ve fark edilirse nesnel yasallılığın eski tanrı sözü deyiminin modern biçimi olduğu görülecektir. Bu nesnellikte hep doğa ve topluma aşan güçlerin sesi yankılanır. Daha da deşilirse bu sesin zorbanın ve istismarcının hakimiyetinden kaynaklandığı anlaşılır. Nesnel zihin ve duyduğu sesler düzeni, uygarlık sistemleriyle yakın bağlara sahiptir. Bu sistemlerce terbiye edilmişler ve kulağa aşina kılınmışlardır. Nesnelerden yeni bilgiler kopartılsa dahi, bunlar anında sistemin yerlerine eklemlenirler. Her yeni buluşun, teknik sistemdeki sahiplerince ya önceden ya sonradan binbir bağla bağlandıklarını iyi görmek gerekir. Aksinde ısrar edilirse, Adem'den İbrahim'e, Mani'den Hallacı Mansur'a, San Paulo’den Giordano Bruno'ya kadar gelen tarihsel örneklerinde gördüğümüz gibi sistem tanrılarının gazabına uğratılırlar. Nesnel olma eğer gerçekten algının, gönül gözünün gördüğü şey ise çok değerlidir. Özgür yaşam değerine bağlandığında gerçek bilgeliğe de götürür. Ama bunun için hallacı Mansur ve Bruno gibi düşünce savaşçısı olmayı göz almak gerekir. Bilimsel yasalar açısından nesnellikten iki yönlü sonuç çıkarılabileceğini özenle bilmek gerekir. Hangisinin kurul-hakim sistemin, hangisinin gerçeğin yansıması olduğunu bilmek büyük uğraş ve direniş gerektirir. Daha çok analitik düşünceye ait olan nesnel düşünce tarzı, duygusal zeka kaynaklı anlık sezgisel düşüncelerle bağlantılı kılınmazsa, tarihte ikinci bir dinozor rolünü oynayacaktır. Atom bombasını doğuran canavar, kapitalist modernitenin analitik düşünce yapısıyla teşhis edilmiş eski Levitan'ın yeni versiyonudur. Bahsettiğimiz olumsuz tablonun sorumlusu da bu yeni versiyonudur. Ulus devlet biçimindeki maskesiz yeni tanrıyı incelediğimizde, nesnel analitik düşüncenin neye kadri olduğunu daha da yakından göreceğiz. Nesnelliğin karşı kutbunda yer tutan öznelik, gerçeği içgörüyle nesnesiz spekülasyonlarla varılacağı iddiasındadır. Bu, eflatunculuğun bir biçmidir. Kendi başına bırakıldığında, nesnellik gibi yanılma ve saplantı yönü hemen açığa çıkar. Gerçek duyum sandığı, hissedildiği kadardır. Bu, bir yönüyle varoluşçuluğa kadar varır. İnsanı kendini yarattığından ibaret sayar. Adına birçok düşünce ekoli kurulmasına rağmen, nesnellik gibi sistemde yer almakta geride kalmaz. Doğal ve toplum anlayışında, subjektifizme yani obje inkarcılığı düşmesi, Bireyciliğin güçlü dayanağı olmasına götürür. Modernitenin bireyini egoist yapan anlayış, öznellikle yakından bağlantılıdır. Bunun sağlıklı ben yerine bencilliğe yol açması, tüketim toplumuna götüren temel güdümlemine bağlanır. Öznellik, ne kadar benlik, o kadar hakikat saplantısından da sorumludur. Kapitalist sistem bu düşünce yapısına çok şey borçludur. Başta edebiyat olmak üzere, Sanat alanına yansıtan bu düşünce tarzı sanal dünya yaratımıyla sonuçlanmıştır. Sanat endüstrisi aracılığıyla tüm toplumu etkisi altında tutarak sisteme muhtaç olduğu meşrutiyeti katmanlı olarak sağlar. Toplum anlık olarak sanal bir dünyanın bombardımanı altında tutulup öz düşünüm olanağını hep yitirmeyle karşı karşıya bırakılır. Hakikat bir simülasyon yani kopyalama dünyasına indirgenir. Asıl ve kopya arasındaki ayrımın anlamı kalmaz. Duygusal düşünceyle daha yakından bağlantılı olmasıdır. İçgörde his ve sezgilerle keşfetme güçlü bir yandır. Tasavvuf ve Orta Doğu bilgeliğinde, içgörü yöntemiyle doğa ve toplum bütünlüğü yakalanmaya çalışılmıştır. Bunda epey de mesafe alınmıştır. Halen güçlü bir kaynak olarak işlevsel kılınabilir. Batının nesnelciliğine karşı doğunun öznelciliği, doğaya ve topluma ahlaki yaklaşımda üstün bir konuma sahiptir. Öznelcilikte, nesnelcilikte olduğu gibi kendisine Tanrı'nın sesi olarak yansıtma hastalığına sıkça düşmüştür. Bu yönüyle ikisi de birleşir. İçsel ve aşkınsal Tanrı, doğa ve toplum yaklaşımları bu yönleriyle sistemlerin maskeli ve maskesiz Tanrıları durumundaki örtük ve çıplak krallıklara hizmet aracına dönüşmekten, eklemlenmekten kurtulamazlar. Günümüzde daha doğrusu kapitalist modernite nesnelcilik pozitivist okul ve üniversite kurumlarıyla Öznelcilik ise her türlü ruhçuluk ve dincilik kurumlarıyla sağlam yer tutup iki yönden meşrutiyet üretirler. Birer hakikat yönteminden, rejiminden çok sistemin yağdanlığı rolünü oynarlar. İktidar ve istismarın meşrulaştırıcı kadro ve kurumları olarak çıplak zor ve sömürü kurumları kadar işlevselliğe sahiptirler. Bir kez daha karşımızda, iktidar, hakikattir, bilim, güçtür deyiş ile bütünleşen sistem güçleri söz konusudur. Hakikat arayışı, Şirket olarak da değerlendirebileceğimiz sermaye, bilim, siyaset üçgeninde somutlaşan oyunun adıdır. Bu oyunun dışında her hakikat arayışı ya sistemin düşmanıdır, yok edilir ya da içlerine çekilerek eritilmeye çalışılır. Anlamın büyük yetimi karşısında maddi uygarlığın en gelişkin aşamasıyla kuşatılmış bulunmaktayız. Sermaye, bilim, politik güç çemberinden kurtuluş nasıl sağlanacaktır? Nietzsche'den Michel Folkoglio'ya kadar özgürlük filozoflarının cevabını aradığı bu soru kolayca cevaplandırılacak cinsten değildir. Modernite karşısında iyiliş edilmiş toplum ve insanın ölümü yargılarına giden bu filozofları anlamak gerekir. Ölüm kampları, atom bombası, etnik temizlik savaşları, çevre yıkımı, kitlesel işsizlik, yaşamın aşırı sıkışması, kanserde artış... AIDS hastalıklar bu yargıları doğruladığı gibi karşı hakikat arayışlarını da o denli ivedi ve gerekli kılmaktadır. Bir kez daha belirtmeliyim ki büyük muhalif kurumlar olarak değerlendirilen bilimsel sosyalizm, sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluş akımları modernitenin mezhepleri olarak çoktandır yerlerini belli etmişler ve rollen oynamışlardır. Birçok postmodern arayışın kılık değiştirmiş modernist düşünce akımları oldukları da kavranmaktadır. Sistemler zirvedeyken çözülmeye başlar ve düşüşe geçerler. 1970'ler kapitalist modernitenin düşüşe geçtiği dönemi ifade eder. Yöntemde de gözden düşen ve parçalanmanın kendini gündemleştirdiği dönemdir. Ekolojik düşüncenin, feminist akımların, etnik-kültürel hareketlerin devreye girmesi bu dönemle bağlantılıdır. Bilimsel yöntemin parçalanışı, başka dünyaların mevcudiyetini ve özgür yorumun değerini ortaya çıkarmıştır. Katolik olarak da yorumlayabileceğimiz bu dönemi algı zenginliği ile karşılamak ve farklı zihniyet gruplarının kendi somutlukları dahilinde iktidarın her odağında bir direniş odağı olarak görmek büyük önem taşır. Tarihsel dönemin yeni değişik yöntemler ve hakikat kurgulamaları açısından verimli olduğunun tespiti toplumun topluluklar düzeyinde yeniden inşa edilme şansını artırmaktadır. Özgürlük ve eşitlik ütopyalarının inşa edilmiş toplumsal yapılanmalar halinde somutluk kazanmaları günün pratik görevleri mesafesindedir. Gerekli olan, girilen yolun bilimsel değeri ve özgürlük iradesinin gücüdür. Hakikat aşkının özgür yaşama yaklaştığı dönemden bahsediyoruz. Özdeğişimiz şudur. Hakikat aşktır. Aşk özgür yaşamdır. O halde hem yöntem hem hakikat rejimi olarak aşkla özgür yaşamın peşine düşmeden ne gerekli olan bilgiye erişebiliriz ne de yeni öncülükler ve toplumsal dünyamızı inşa edebiliriz. Varsayımlarımız ışığında bilgilenmeyi ve öncü yapılanmaları daha yakından araştıralım. Ve öncü yapılanmaları daha yakından araştıralım. Araştırmamıza Bakon ve Descartes'in öncülerini reddederek başlayalım. Özne nesne ve ruh-beden ikilemini reddettikten sonra insanı temel almak her bakımdan daha uygun bir başlangıç olabilir. İnsan merkezli bir dünyadan bahsetmediğimiz gibi, hümanist bir yaklaşımı da konu edinmiyoruz. İnsanda yoğunlaşan gerçeklikler toplamını konu edinmekteyiz. Maddenin yapı taşları olarak atomlar, hem sayı hem diziliş olarak insanda en zengin bir varlığa ve bileşime sahiptir. 2. İnsan biyolojik dünyanın tüm bitkisel ve hayvansal yapılarını temsil etme avantajına sahiptir. 3. toplumsal yaşamın en gelişkin biçimlerini gerçekleştirmiştir. 4. çok esnek ve özgür bir zihniyet dünyasını temsil etmektedir. 5. metafizik yaşayabilmektedir. Tüm bu özelliklerin insanda iç içe, bütünlük dahilinde aynı anda yaşamasının örneği olmayan bir bilgi kaynağı olduğu açıktır. Bütünlük içinde bu kaynağı anlamak, bilinen gerçekleşmiş evrini anlamakla özdeştir. En azından anlamak için doğru bir başlangıç değerindedir. Birinci olarak, maddenin yapı taşları olarak atom içi ve atomlar arası oluşumlarla canlılık arasındaki bağı en iyi insanda teşhir edilebilir. İnsanı bir anlamda düşünen canlı madde olarak tasarlamak mümkündür. Şüphesiz tasarımlamamız insanın madde toplamından ibaret saymadığı gibi maddeyi de tümüyle canlılık hissi olmayan bir yapı olarak görmemektedir. Kendine göre canlı hissi olan maddeyle madde toplamını aşan bir insan anlamını ilişkilendirmek çetin bir anlam sorundur. Metafiziğin kaynağını da bu algılamada aramak gerekir. Algılamada yoğunlaşmamız sınırsız esneklikte olup madde anlam ikilemini aşabilir. Belki de canlı ve cansız her şeyin amacı bu ikilemi aşmak olabilir. Maddenin amacı anlamlaşmak, anlamın amacı da maddeye aşmaktır. Aşkın en örgün solunu bu ikilemde bulmak mümkün olabilir. Belki de itme-çekme ilkesinin kendisi, madde, anlam olarak dönüşüm geçirmiş olabilir. Evrenin temelinde aşk vardır denirken bu ikilemler kastedilmiş olabilir. İnsanda bu aşk en güçlü temeline oturmuş gibidir. Şunu demek istiyorum. İnsandaki maddeyi araştırmak bana doğruya en yakın yöntem gibi gelmektedir. Modernitenin müthiş izole edilmiş laboratuvarlarında maddenin doğruya daha yakın yorumuna ulaşmak pek mümkün görünmemektedir. Kaldı ki kuantum fiziğinde gözlemlenenle gözlemleyen ilişkisi asla ölçüye mahal vermemektedir. Gözlemleyen maddeyi değiştirdiği gibi gözlemlenen de laboratuvar koşullarında gözlemleyenden kendini kurtarabilmektedir. O halde doğru algılama ancak insanda iç gözlemle mümkün olabilir. Kaldı ki insandan daha yetkin bir laboratuvar düşünülemez. Bu yöntemle Demokritos atom keşfedebildiği gibi doğru yöntemi de çok önceden belirlemiş oluyordu. Laboratuvarlar işe yaramaz demiyoruz. Temel ilkelerin yeri insana ilişkin iç görüdedir demek istiyoruz. İlkemizi daha da geliştirebiliriz. Fizik ve kimyanın tüm yasalarını insanda mükemmele yakın gözlemek mümkündür. Hiçbir fizik ve kimya laboratuvarı insandaki zengin düzenek seviyesine yaklaşamaz. Doğruya daha yakın fizik ve kimya bilgisine insan yapısında erişilebilir. Gerek madde-enerji dönüşümü, gerek en zengin kimyasal bileşikler insan yapısında algılanabilir. Enerji-madde ilişkisinden anlam üretmek yine en zengin biçimleriyle insanda mevcuttur. İnsan beyninde madde, enerji, düşünce birliğini yakalamak imkan dahilindedir. İnsanda gerçekleşen bu birlik, acaba evrende de bir özelliği olabilir mi gibi dev bir soruya da bizi götürebilir. İnsanı esas alma birinci ilkemizin son derece zengin bir algılama potansiyeline sahip olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bilgilenmenin esaslı bir yolu ve hakikatin neyliğine yani ne olduğuna ilişkin sağlam bir rejim ilkesi olarak düşünülebilir. İkinci olarak insanda canlılık-cansızlık ikilemini en zengin örnekler dahilinde gözlemleyebiliriz. İnsandaki canlılık gözlemleyebildiklerimiz için de en gelişkin özellikleri ihtiva etmektedir. Canlılık gelişimi insanda zirve yapmıştır. Bununla birlikte madde kısmı da, bu canlılık gelişmesiyle iç içe, paralel en gelişkin bir düzeyi sunmaktadır. Beyin maddesindeki düzenlenişle, canlılıktaki gelişkinlik halen sırlarla doludur. Bilim, beyin konusunda çok sınırlı bir bilgiye sahiptir. Maddenin beyindeki düzenleme yeteneğiyle en soyut düşünmeye kadar yetenek kazanmış canlılık arasındaki bağlantılar, büyük bir keşif sorunu olarak önümüze durmaktadır. Örnek zenginliği derken, bu muhteşem organı kastetmekteyiz. Ayrıca başta kalp olmak üzere diğer vücut organları başlı başına birer mucizedirler. Hemen şunu da belirtmeliyim ki, insanın organ incelemeleri tıbba bırakılamayacak kadar komplekstir. Tüm bilimin birleşmiş haliyle daha anlamlı araştırmalara konu edilmek durumundadır. İnsanı beden-ruh ikileme halinde tıp ve psikoloji sahasına bırakmak en büyük cehalettir ve cinayet kadar suç teşkil eder. İnsan örneğinde gözlemlememiz gereken canlılık-cansızlık ilişkisini açıklama konusunda bazı varsayımlar açıklayabiliriz. Her şeyden önce maddede potansiyel olarak canlılık yeteneğini kabul etmek gerekir. Eğer bu yetenek olmasaydı, insandaki maddi düzenleniş ondan son derece gelişkin duygu ve düşünceli canlılığa eşlilik edemezdi. O halde maddedeki canlılık potansiyeline daha güçlü algılamalarla nasıl ulaşabiliriz? Birinci cevap, İtme-çekme ikilemini potansiyel canlılık kavramının başına oturtmak gerekliliğidir. Tüm evrende gözlemlenen bu asli ilkenin kendisini potansiyel canlılık olarak yorumlamak anlamlı olabilir. İkinci olarak, bu ülkeyle bağlantılı olarak dalganın parçacık karakterli olmasını gösterebiliriz. Evrendeki varlık-boşluk ilke ve ikilemini de bu yaklaşıma dahil edebiliriz. Boşluksuz varlık, varlıksız boşluk düşünülemez. Düşünce sınırlarımızı zorlarsak, aslında varlık-boşluk ikilemi aşıldığında ikisi de ortadan kalkar. Oluşan yeni şeye ne verilebilir? İşte ikinci dev soru budur. Bazıları buna hemen alışa geldikleri gibi tanrı cevabını verebilir. Oysa bu konuda acele etmemek bizi daha anlamlı düşüncelere götürebilir. Belki de yaşam sırrımızın anlamına, cevabına erişebiliriz. Bilindiği gibi itim ve çekim için dalganın parçacık karakteri gereklidir. Her ışıma dalgasında mevcut bulunan parçacık karakteri en yüksek hız olan 300.000 kilometre saniye rakamının da nedenidir. Işığı yutan kara delik algılaması muammayı daha da arttırmaktadır. Işınımızın hız gücü yutulduktan sonra ulaşılan gerçeklik nedir? Yanıtlanması en zor sorulardan biri de budur. Kara deliklere saf enerji atları dersek Işıma halindeki enerjiye ne diyeceğiz? Acaba evren koca bir kara delik madde ikileminden mi ibarettir? Bu durumda madde, madde olmayanın kendini görünür kılması mıdır? O halde kendini görünür kılan evrene büyük bir canlı gözüyle bakamaz mıyız? Yaşamdaki tüm ikilemler acaba bu evrensel ikilemi mi çağrıştırmaktadır? Örneğin sevgi, nefret, iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, Doğru, yanlış, bu evrenselin yansımaları olabilir mi? Sorular sonsuz kılınabilir. Daha yakından tanıdığımız ve bilimini yaptığımız sorularla uğraşmak daha da öğretici olabilir. Maddenin yoğunlaşmış enerji birikimi olduğu kanıtlanmıştır. Einstein'ın meşhur denklemi bilinmektedir. Ölü insanla canlı insan ağırlığı arasında 18 gramlık bir enerji farkından bahsedilmektedir. Canlılık bu durumda özel bir enerji akış sistemi mi olmaktadır? bu enerji boşalımı varlığını koruyarak mı çıkmaktadır? O zaman animizm inancındaki ruhçuluk doğrulanmış veya en azından dikkate alınması gereken bir inanış olmuyor mu? Evrenin ruhlarla dolu olduğu veya Hegel'deki evrensel zekanın, yani Geist enerjisinin maddenin canlılık ruhu olarak değerlendirmesi ciddiye alınması gereken bir anlayış, algı, yorumlama olmuyor mu? Bu tip soruları daha da çoğaltabiliriz. Mühim olan canlılık-cansızlık ilişkisinin, ne ortaca domatizmindeki metafizik yorumlarla ne de kapitalist modernitenin ruh-beden-özne-nesne ayrımıyla hakikate yakın olarak değerlendirileceğidir. Ne dıştan can veren yaratıcı güç ilkesi ne de baştan bir evrende ruh-maddi ikileminden kaynaklı yaklaşımlar yaşam zenginliğimizi izah edebilirler. Ortaya koyduğumuz sorular ve örnekler, insandaki yaşam zenginliği üzerinde ne kadar yoğunlaşırsak, Gözlem gücümüzü ne kadar yetkinleştirirsek, canlı, canlılık dahil tüm gelişmeleri, mucizevi olanları da dahil, kavrama şansımızı arttırabileceğimizi göstermekte ve açıklamaktadır. Evrende bir adalet ilkesi olduğuna inanmak gerekir. Hiçbir oluşum, koşullar ve izahi olmadan doğmaz. Doğa, oluşumla görebildiğimizden daha adildir. Şaşırtılmış ve çarpıtılmış gözlem yeteneklerimizin kaybından uygarlık toplumunu sorumlu tutmak daha yerinde bir değerlendirmedir. İnsan oluşumu da adil gerçekleşen bir gelişmedir. Denebilir ki, tüm evrensel düzen, biyolojik alem ve toplumsal kuruluşların kendileri insan oluşumunun hizmetindedir. Bundan daha büyük adalet olabilir mi? Eğer toplumdaki büyük hiyerarşik ve devlet çarpıtmaları bu gerçeği örtbas etmişse, bunun sorumluluğu bizzat bu insanları çarpıtma güçlerinde aranmalıdır. O da görev bizzat adaletin peşindeki insana ait olacaktır. Adalet için her tür anlam ve eylemi geliştirebilecek olan insandır. Tabi adalet arıyorum diyen insanlar bu göreve talip olabilecekleri gibi gereklerini de anlamlı, örgütlü ve eylemli kılabilecek, sürdürebilecek olanlardır. Biyolojik alemdeki büyük çeşitliliği ve evrim kademelerini değerlendirmek ana perspektifimiz dahilinde mümkün görünmekte ve kolaylaşmaktadır. Bitkilerle hayvanlar alim arasındaki geçişi canlı ve cansız moleküller arasındaki geçişler sayesinde daha kolay algılayabiliriz. Bilim bu konularda epeyce mesafe kaydetmiştir. Tüm yetersizliklerine ve açıkta kalan sorulara rağmen ciddi anlam zenginliklerine kavuşmuş durumdayız. Bitkiler evreni başlı başına bir mucizedir. İlkel bir yosundan, harkulade bir meyve ağacına, çimenli ortamdan dikenli güllere uzanmak canlı yeteneğinin gücünü göstermektedir. Heregül'ün güzelliği oranında, dikenleriyle kendini koruma bağ arasındaki ilişki, en anlamaza bile bir şeyler anlatabilir. Evrimin en çarpıcı yanı şudur ki, bir sonraki aşama, bir öncekini kendinde taşımakta, zenginleşmenin parçası, üyesi olarak korumaktadır. Öyle ki, en sonul bitki, tüm bitkilerin bir özeti olarak ana rolünde varlık sürdürmektedir. Yani sanıldığı gibi evrim birbirini yok ederek, domatik darvincilik değil, zenginleştirip çoğaltarak sürdürmektir. Tek türden çok türe, ilkel yosundan sonsuz çeşitliliğe kadar gelişim söz konusudur. Çeşitlilik ve çokluluğu bitkilerin dili, yaşam olarak görmek gerekir. Onların da aileleri, yakınları, hatta bazen düşmanları vardır. Ama her türün kendine göre bir savunmasının olması da ilke düzeyindedir. Savunmadan, yoksun bir varlık neredeyse yok gibidir. Gözlemlenmesi gereken diğer bir özellik eşeyli ve eşeysiz üremedir. Eşeysiz üreme çok ilkel bir hali ifade ederken, eşeyli yani farklılaşmış tür cinsleri arasında birleşerek üreme hakim ilke durumundadır. Aynı birimdeki erilik ve dişilik bize geçiş aşamalarından kalmaktadır. Çoğalmak ve türlere ayrışmak için cinsiyetlerin farklı birimlerde temsili gerekir. Dişilik ve erilik halinde farklı birimlere ayrışmadan çeşitliliğe ulaşılamaz. Burada da bir doğa harikasıyla karşılaşıyoruz. Aynı birimdeki dişilik ve eriliğin bir devamı gibi olan akraba evlilik tarzı birleşmelerde sıçra rastladığımız çelişmeli, felçli türlerin ortaya çıkması evrimin gereği olmaktadır. Erilik-dişilik farklılaşmasını tüm evrendeki gelişim ilkesi olan olumlu temelde çelişirsek, farklılaşarak gelişime, yani pozitif diyalik de diyebilerek bağlayabiliriz. Çok açık ki, aynı kalmakta ısrar etme, gelişmenin inkarıdır. Her türlü mutlak hakikat arasındaki, yani metafizik düşünce, aynılık ilkesinin evreni yorumlayacak yetenekte olmadığı iyi anlaşılmaktadır. Daha dikkat çekilmesi gereken bir soru, evrenin neden gelişmek istediğidir. Daha doğrusu, Evrenin gelişmeci özelliği bizzat canlılığın bir kanıtı değil midir? Canlılık yeteneği olmayan bir şey gelişebilir mi? Biyolojik alem bu sorunun cevabını daha da kolaylaştırmaktadır. Biyolojik gelişme için diğer önemli bir sorun, dünya gezegeninin istisnalığına ilişkindir. Gözlemlenen evrende şimdiye kadar başka bir canlı gezegene rastlanmadığı söylenmektedir. Bu yaklaşım epey sorunludur. Bir defa insanın tüm gezegenleri tespit etme kapasitesi çok sınırlıdır. Sivrisinek ne kadar dünyayı yorumlayabilirse, insan devreni o denli belki yorumlayabilir. İnsanın her şeyi bilebileceği iddiası metafizik düşüncenin bir kuruntusudur. Bu, Tanrı yaratımına benzeyen bir yaklaşımdır. Evrenselde gerçekleşmiş bir oluşumu sayısala boğmak pek açıklayıcı olmamaktadır. Kaldı ki dünyanın hikmetlerini kavramanın henüz başlangıcındayız. Kavrayışın bizi ne ile buluşturacağı henüz meçhuldür. Sıkça söylenen, her canının bir evreni vardır anlayışını göz ardı etmemek gerekir. Yine paralel evrenler anlayışını düşünmenin de izah edici yanları olabilir. Şöyle bir örnek verirsek, meramımızı daha iyi anlatmış olabiliriz. İnsanın bir dokusundaki canlı hücre kendine göre bir varlıktır. Hatta beyin hücrelerinde düşünce gerçekleşmektedir. Bu nitelikte hücreler, evren düşündüğümüz kadardır diyebilirler mi? Diğer bir yandan bu hücreler insan ve insan dışındaki muazzam evrenden habersizdir. Ama bu durum, insan ve diğer makro-mikro evrenlerin varlığını ortadan kaldıramaz. Acaba insana da makro evren içinde böylesi bir hücreye kadar indirgemez miyiz? Eğer buna rahatlıkla cesaret edebilirsek, farklı açıdan evrenlerin varlığına hükmedebiliriz. Paralel evrenden kastımız, her evren bir faza, yani evreye veya safhaya, Dalga boyutuna bağlıysa, böyle yorumlanıyorsa, o zaman sayılamayacak kadar evren gerçekleşmeleri olabilir. İnsanı da doğuran dalga sistemi bu evrenlerden sadece biridir. Bu anlatımlardan kastımız spekülasyon geliştirmek değildir. Dar görüşlülüğü aşmaya çalışıyoruz. Yöntem hastalıklarının ve çoğu hiyerarşik ve devlet düzenli zorlamaların ürünü olan bilinç ve inanç çarpıtmalarının tuzağından kurtulmak istiyoruz. Düşünce yapımız sanıldığından daha fazla yalan ve çarpıtma makinesi olan hiyerarşik ve devlet makinizmalarının ürünüdür. Ayrıca bunlar birçok doğru düşünceyi de yok etmişlerdir. Hayvanlar alemi başlı başına bir sistemdir. Başlangıcında bitki ve hayvan hücresini ortaklaşa temsil eden türe rastlanmıştır. Zaten dikkatli bir gözlem, bitkisel alem olmadan hayvanlar alemine geçiş olmayacağını gösterebilecektir. Bitkisel yaşam hayvansal yaşamın ön koşuludur. Daha da önemlisi, gelişkin bir bitki, varlığı, gelişkin bir hayvan varlığının koşuludur. Potansiyel canlılık hayvanlar aleminde görme, duyma, acı, arzu, kızma, sevme gibi daha gelişkin hislere, duygulara yol açabilmektedir. Sürekli yiyecek peşinden koşma, açlık ihtiyacını daha yakından incelemeyi gerektirmektedir. Açlığın yoksun kılınan enerjiyle bağı rahatlıkla kurulabilir. Bir kez daha enerji ile canlılık arasındaki ilişki karşımıza çıkmaktadır. Açlık giderildiğinde gerçekleşmiş olan şey, ihtiyaç duyulan enerjinin depolanmasıdır. Cinsellik ihtiyacı da yakından gözlemlenmeyi gerektirir. Kendini son derece arzulu ve şiddetli hissettiren bu ihtiyaç, yaşamı sürdürme gibi bir fonksiyonu ifade etmektedir. Enerjinin cinsellik oluşumundaki yoğunluğu yine yaşamsallıkla bağını düşündürmektedir. Fakat cinselliği yaşamın tek sürdürücü etkeni olarak düşünmek gerekir. Belki de en ilkel yaşamı sürdürme olgusu cinsel tarzdır. Niceliksel temelde yaşamın sürdürülmesidir. Çeşitlenme ve evrim yaşamın daha zenginleşmiş biçimlerine yol açar. Ayrıca cinsel birleşme sadece yaşam tutkusunu, güdüsünü değil, ölüm korkusunu, daha doğrusu ölümün kendisini birlikte taşır. Her cinsten birleşme kısmen ölümdür. Bazı hayvanlar birleştikten sonra hemen ölürler. O halde cinselliğe yoğun bağlılık, yaşamın en ilkel halini ve ölümün gerçekleşmesini de çağrıştırır. Sadece cinselliğe mahkumiyet ölüm seçeneğini güçlendirir. Cinsellik diğer sevgi ve güzellik duygularına ne kadar dönüşür ve yaşanırsa o kadar ölümsüzlüğe yaklaşır. Sanat eserlerindeki ölümsüzlük bu algının sonucudur. Cinsel üremeyi bir savunma tarzı olarak da yorumlayabiliriz. Ne kadar ürersen, o kadar kendini varmış, sürecekmiş ve savunacakmış gibi hissedebilirsin. İnsan toplumunda cinsellik ve yürümeyi daha yakından tartışacağız. Yaşamı tekrarlama niteliğinde sürdürme garantisi veren cinsel eylemdeki hası, aşk olarak değerlendirmek büyük hatadır. Tersine, cinsel eyleme dayala, haz aşkın inkarıdır. Kapitalist modernite cinsiyetçiliği kanser gibi çoğaltarak, Aşk adı altında toplumu öldürmektedir. Gerçek aşk, evrenin oluşum dilinden duyulan büyük heyecandır. Mevlana'nın, "alemde ne varsa aşk imiş, gerisi kıl-u kal imiş. Sözü, hakiki bir aşk yorumu olabilir. Aşk, cinsel hazdın aşılmasına, daha doğrusu insan ahlakındaki karşılıklı özgürlük düzeyinin gelişimine bağlıdır. Cinsel şehvet özgürlük yitimiyle, maddi hareketsizlikle de bağlantılıdır. Sadece kadın-erkek arasında değil, tüm evren unsurlar arasındaki aşk oluşum ahengine bağlamak en doğrusudur. Hissin, duygunun gelişimi başlı başına bir mucizedir. Örneğin, görneği nasıl yorumlamalıyız? Görmenin, canlının en gelişkin bir öğesi olduğu kesindir. Işıksız görmenin düşünülmeyeceği de açıktır. Görmüş olmak bir düşüncedir. Cinsellik başta olmak üzere tüm canlılık özelliklerini bir düşünce biçimi olarak görmek önemlidir. Canlılığın kendisi bir anlamda öğrenme yetisidir. Bu anlamda Descartes'in, düşünüyorum öyleyse varım deyişi yerindedir. Daha da genelleştirirsek, evrenin kurallar dahilindeki döngüsünü de öğrenme olarak yorumlayabiliriz. Kurallar öğrenmeyi hatırlatır. Fakat yine göze dayalı öğrenme muhteşem bir gelişmedir. Şu söz anlaşılırdır. Tanrı kendini gözlemlemek için evreni yarattı. Hegel'deki kendi farkına varmak için Geist'in maddeselleştiği yargısı da görmeyle bağlantılıdır. Görmek, görülmek belki de oluşumun esas gayelerindendir. Zevk ve acı duyguları da hayvan canlılığında kendini hissettirir. İki his de yaşamın farkını hatırlatır. Ne kadar zevklenirse yaşam, o denli fark edilir, benimsenir. Ne kadar acı duyulursa, yine yaşam o denli fark edilir ve bu sefer benimsenmez ve sürdürülmek istenmez. İkisi de öğrenmenin keskin okullarıdır. Zevkin ve acının öğretici değeri yüksektir. Zevk büyük öğretir. Fakat uğruna her türlü çılgınlığa da yol açabilir. Acı yine büyük öğreticidir. Dolayısıyla yaşamın değerinin güçlü takdirine yol açar. Zevkin sonu acıya oldukça yakınken, acının da sonundaki zevkli yaşam şansı yüksektir. Yaşamlar kendi aralarındaki farkı daha iyi görmek, daha çok zevklenmek, acı çekmek biçimindeki öğrenmelerle ortaya koyarlar. Ölümle yaşam arasındaki ilişki oldukça metafizik karakterde olduğu için insan toplumunda ele almak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Hayvanlar bahsinde ilgilenmeyi gerektiren önemli bir husus etle beslenme meselesidir. Hayvanlar aleminin hepsi bitkilerle beslendiğinde yaşamlarını gerçekleştirebilirler. Et yeme ihtiyacı zorunlu değildir. Fakat yaygın bir etoburlar kümesi vardır. Bunları nasıl izah etmeliyiz? Burada karşımıza çıkan aşırı üremenin yaşam üzerindeki tehdidi çözümleyici bir unsur olabilir. Cinsel üreme yaşamı garanti altına almak için bir yol iken Aşırısı çeşitli yaşam olanaklarını yok edebilir. Örneğin farelerin çoğalma hızı, bitkileri yok edebilir. Koyun, keçi, sığır gibi hayvanlarda bitkileri yok edebilir. Ayrıca kuşlar aleminde de dengesiz çoğalmalar vardır. Bu durumda devreye yılan, aslan ve şahinin girmesi sadece yok etme amaçlı olmayıp, hayvanlar aleminin sürdürülebilirliği açısından bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir iş bölümünü doğada büyük adaletsizlik olarak görmek sakıncalı olabilir. Fakat burada ince bir denge vardır. Bu denge aşılıp ortalığı yılan, aslan ve şahin doldurursa geriye çok az canlı hayvan kalır. Doğal sistemlerin kendilerini düzenlemesi çok müthiş bir şeydir. Cinsel üremenin, insan toplumundaki düzenlenmesinin büyük önemini, yaşamın sürdürülmesindeki yerini ve ahlakla bağlantısını kapsamlıca değerlendireceğiz cinsel üremenin insan toplumundaki düzenlemesinin büyük önemini, yaşamın sürdürülmesindeki yerini ve ahlakla bağlantısını kapsamlıca değerlendireceğiz. İnsanı temel araştırma konusu almakla, biyolojik alem arasındaki ilişkiye yeniden dönersek, bu alemdeki tüm gerçekleşmeler insanda özetlenmiş gibidir. Bitki ve hayvanlar aleminde tanıdığımız tüm yaşam özelliklerini insanda gözlememek mümkündür. Bir anlamda insan, bitkiler ve hayvanlar aleminin, hem gelişim amacı hem de mirasçısı durumundadır. İnsanüstü bir canlı ancak varsayım olarak düşünülebilir. Zaten insan beynindeki düşünme yeteneğinin muazzam gücü, yeni bir oluşumu belki de gerek sıkılmaktadır. Canların temel özelliği olan öğrenmenin, düşünmenin yetisi olarak beyinsel gelişme zirvesindedir. Evrenin kendini tanıması insanda gerçekleşmektedir. Kutsal kitapta geçen Tanımak için insanı yarattım ayeti, Belki de bu anlamdadır. Şüphesiz insan tüm bitki ve hayvan canlılığının birikimi iken tersi doğru olamaz. Yani tüm bitki ve hayvanları toplasanız da bir insan etmez. Burada karşımıza insanı ayrı bir alem olarak alma gereği doğmaktadır. Kastettiğimiz insan merkezli bir evren anlayışı değildir. Panteizmden yani doğa-tanrı birliğinden de bahsetmiyorum. Kendine özgü bir tür olarak insanın farkını açıklamak gereğini duyuyorum. İnsan ayrı bir alem olarak ele alınmayı gerektirecek kadar önemlidir. Kendine özgü bir toplumda kendini gerçekleştirmiş tür olarak araştırma konusu yapmak anlamlı bir yöntem olup, hakikat arayışı ve rejimi açısından önemlidir. İnsanın primatlardan kopuşu, türsel gelişme evrenleri konumuz açısından önemli değildir. Antropoloji yapmıyoruz. Şüphesiz sadece hayvanlar aleminde değil, bitkiler aleminde de toplum veya topluluklara benzeyen bir arada yaşama örneğine bolca rastlamaktayız. Doğası gereği her tür birbirine yakın, hatta topluluk olarak yaşamak durumundadır. Ağaçlar ormansız, balıklar sürüsüz olmaz. Fakat insan gibi toplumu da niteliksel bir farka sahiptir. Toplumun kendisi belki de üst insandır veya üst insanı yaratmış, yaratacak olan organizasyondur. İnsanı toplumdan, doğduktan hemen sonra yaşamını da güvenceleyerek ormanın içine attığımızda bir primata dönüşmekten kurtulamayacaktır. Yanına birkaç benzer insan verdiğimizde de başlayacak olan süreç, primatlarda başlayan sürece çok benzer olacaktır. Aynı şey hayvan toplulukları için geçerli değildir. Bu durum bile insan toplumunun apayrı değerini ortaya koymaktadır. Toplumun insanı, İnsanın toplumu inşasındaki rolü de benzersiz olmaktadır. Şüphesiz insan olmadan toplum olmaz. Ama toplumu insanların toplamından ibaret görmek önemli bir yanılgıdır. Toplumsuz insan primat olmaktan öteye gidemez. Toplumlu insan ise müthiş bir güç olabilmektedir. Büyük bir düşünce gücüne erişmektedir. Belki de bir insanın kararı nükleer bombaları patlatmak gibi tüm dünyayı çöle çevirebilir. Bu insan uzaya çıkabilmektedir sınırsız keşif ve icatlar yapabilmektedir. Toplumsallığın gücünü belirtmek için bu örnekleri veriyoruz. Toplumsal kuruluş, her ne kadar sosyolojinin konusu ise de, çözmeye çalıştığımız konu bambaşkadır. Bilgiye ulaşmanın ve hakikat rejimini kurmanın yolu, toplumsuz mümkün görünmemektedir. İnsan bireyinde gerçekleşen her şey toplumsal olmak durumundadır. Burada sadece bitki ve hayvanın, Hatta fiziki ve kimyasal evrenin bir kalıcısı olarak insandan bahsetmiyoruz. Toplumda gerçekleşen insandan bahsediyoruz. Kapitalist modernite de dahil, tüm uygarlık sistemleri insanı tarih ve toplumdan kopuk olarak incelediler. Daha doğrusu, insana dair tartışılan, oluşan tüm düşünce ve yapılar tarih ve toplumdan kopuk, hatta toplum üstü bireylerin eseri olarak ortaya konuldu. Buradan da örtük ve çıplak krallarla maskeli ve maskesiz tanrılar icat edildi. Halbuki topluma ilişkin anlayışımızı derinleştirirken, tüm bu krallar ve tanrıları çözümleyebileceğimiz gibi, hangi düşüncelerden, bu düşüncelerin doğduğu toplumsal yapılardan, özellikle zorbalık ve sömürü üreten toplumsal sistemlerden kaynaklandıklarında açıklayabileceğiz. İnsan-toplum ilişkisini anlamlıca ortaya koyabilmek en temel yöntem sorunudur. Çok bilimsel geçinen Bacon ve Descartes'in yöntem sorunlarını tartışırken içinde hareket ettikleri toplumlardan habersiz, bağlantısız gibi görünmektedir. Bugün çok iyi bilmeliyiz ki onların etkilendikleri toplum, kapitalizmi bir dünya sistemi olarak inşa eden, bugün adına İngiltere ve Hollanda dediğimiz ülkelerin toplumudur. İnşa ettikleri yöntemlerde kapitalizme ardına kadar kapıyı aralayan toplum bağlantılı düşüncelerdir. O halde insan toplumunu temel bir kategori olarak araştırmaya başlarsak neler gözlemleyebiliriz? a. Toplum, insana hayvandan niteliksel olarak ayıran bir oluşumdur. Bu hususu yeterince açıkladık. b. Toplum insanlarca oluşturulduğu gibi kendisi de insan bireylerini inşa eder, oluşturur. Burada anlaşılması gereken temel husus, toplum veya topluluklarını insan eliyle yeteneğiyle inşa edildikleridir. Toplumlar insanüstü kuruluşlar değildir. İnsan hafızalarının derinden etkiledikleri için, kendilerini totemden Tanrı'ya kadar bir kimlik olarak yansıtsalar da, insan kurgulamaları oldukça açıktır. İnsan olmadığında, totem veya Tanrıların sürdürecekleri bir toplum yoktur. C. Toplumlar tarihsel ve mekansal kısıtlamalar altındadır. Diğer bir anlatımla, toplumların içinde inşa ettikleri bir zamanları ve coğrafya koşulları vardır. Tarih ve coğrafyadan kopuk toplum inşaları yoktur. Her koşulda ve süresiz toplum ütopyaları boş düşlerdir. Tarih konusu genelde canlılar için, özelde insan için bağımlı kılan zaman ifadeleridir. Başta mevsimler olmak üzere birçok zaman dönküsü ve süresi tür oluşumlar için zaruridir. Kaldı ki, süresi olmayan hiçbir oluşum yoktur. Ebed, ezel kavramının sadece değişme has olduğu anlaşılmıştır. Yani değişmeyen, zamansız olan tek şey değişimin kendisidir. Tarihle toplum bağlantısı daha sıkı ve kısa sürelidir. Evren için milyarlarca yıldan bahsederken, toplumlar için binlerce yıl aşmak ancak uzun süre kavramında geçerli olabilir. Yaygın zaman süreleri günlük, aylık, yıllık, yüzyıllık gibi sürelerdir. Toplumların mekanı esas olarak bitkisel ve hayvansal varlıklarla bağlantılıdır. Kutuplarda ve ekvatoral bölgelerde toplumlar çok istisnaidir. En zengin bitki ve hayvan örtüsü en verimli toplumlar içinde zemin oluşturabilir hiyerarşik ve devlet gelenekleri içinde oluşan, inşa edilen birçok düşünce kolu ve dinsel yapılar, toplumsal tarihten ve mekandan kopuk bir sistemi kadermiş gibi insan zihnine egemen kılmaya çalışırlar. Nasıl ki bazı kahramanların tarihi yaptıkları iddia ediliyorsa, bazı düşünce ve din vazcılarında öylesine tarihsel toplumdan kopuk düşünce ve din sistemleri kurdukları habire işlenir. Kapitalist düşünce bilime çok yer verdiği halde özellikle topluma ilişkin birey bazlı düşünmeye büyük özen gösterir. Hangi toplum biçimlenişinin hangi dinsel ve felsefi düşünce sistemine yol açtığı sürekli karanlıkla bırakılır. Toplumun zamanı ve mekanı bireyi inşa ettiği gibi bireylerinde özellikle aldıkları formasyonla geleceği şekillendirmede inşa rolünü oynadıkları yeterince kanıtlanmıştır. Dolayısıyla, yöntem sorunlarında ve hakikat algılamalarında tarihsel ve mekansal boyutlar gerekli koşulların başında gelmektedir. D. Önemli bir hususta toplumsal gerçeklerin inşa edilmiş karakterde olmalarıdır. İnsanların sıkça içine düştükleri bir yanılgı toplumsal kurumlara, yapılara doğal gerçeklik atfetmeleridir. D. Önemli bir hususta toplumsal gerçekliklerin inşa edilmiş karakterlerde olmalarıdır. İnsanların sıkça içine düştükleri bir yanılgı toplumsal kurumlara, yapılara doğal gerçeklik atfetmeleridir. Toplumsal sistemlerin meşrutiyet rejimleri kendilerini hiç değişmezmiş ve kutsalmış gibi sunarlar. Tanrısal kuruluşlara sahip olduklarını öylece tayin ettiklerini sistemlice vaz ederler. Kapitalist modernite toplumunda nihai sözün söylendiği, liberal kurumların alternatiflerinin olmadığı, hatta tarihin sonuna varıldığı enjekte edilmeye çalışılır. Değişmez, değiştirilemez anayasalardan, siyasi rejimlerden sıkça bahsedilir. Halbuki kısa bir tarihçeyle bu değişmezlerin ve sarsılmaz yapıların ömrünün yüz bile sığmadığını görüyoruz. Burada önemli olan günlük olarak insan düşünce ve iradesini bağlayacak ideolojik ve siyasi söylemlerdir. İktidar ve istismar odakları için bu ideolojik ve siyasi retoriklere şiddetle ihtiyaç vardır. Güçlü bir ideolojik ve siyasi retoriye başvurmadan günümüz toplumlarını yönetmek çok zordur. Medya organları bu nedenle çok geliştirilmişlerdir. Yine bilimsel ve düşünsel kuruluşlar ezici biçimde iktidar ve istismar odaklarına bağlanmışlardır. Toplumsal gerçeklerin sıkça inşa edilmiş gerçekler olduğunun ne kadar bilincinde olursak, yıkılmaları ve yeniden inşa edilmelerinin gereğine o ölçüde daha iyi hükmedebiliriz. Yıkılmaz, değişmez toplumsal gerçeklikler yoktur. Hele hele baskıcı ve sömürgen kurumların yıkılmaları, aşındırılmaları özgür yaşamın vazgeçilmez gereğidir. Toplumsal gerçek derken toplumun tüm ideolojik ve maddi kurumlarını kastetmekteyiz. Dilden dile, mitolojiden bilime, ekonomiden siyasete, hukuktan sanata, ahlaktan felsefeye kadar tüm toplumsal alanlarda uygun zaman ve mekan koşullarında sürekli toplumsal gerçeklikler kurulur, yıkılır, restore edilir ve yeniden oluşturulur. E. Toplum-birey ilişkisine soyut bakmamak önemlidir. Bireyler tarih içinde şekillenmiş, belli bir dili ve oturmuş gelenekleri olan saydığımız tüm toplumsal alanlardaki kurulu yapılara katılırlar. Diledikleri gibi değil... Toplumun çok önceden ve özenle hazırlanmış kurumlarına ve onların geleneklerine göre katılım gösterirler. Bireyin toplumsallaşması muazzam bir eğitici çabayı gerektirir. Bir anlamda toplumun tüm geçmişi olan kültürü özümsendikten sonra birey toplumun üyesi, mensubu haline gelir. Toplumsallaşma sürekli çabayla gerçekleştirilir. Her toplumsal eylem aynı zamanda bir toplumsallaşma eylemidir. Dolayısıyla bireyler diledikleri gibi değil Toplumların istediği gibi inşa edilmekten kurtulamazlar. Şüphesiz özellikle sınıflı ve hiyerarşik toplumlar, baskı ve sömürüye açık toplumlar oldukları için bireyin direnme ve özgürlük talebi hep var olacaktır. Köleliği inşa eden toplumsallaşmaları gönül rızasıyla kabul etmeyecektir. Yine yabancı, farklı, sömürgen toplumlarda bütünleşme ve asimile edilmeye karşı daha da fazla direnecektir. Ama yine de toplumların baskı ve eğitim kurumlarının çarklarında dönüştürülmeye hatta yok edilmeye çalışılacaktır. Toplumsal çarklar değirmen gibi öğüterek kendilerine göre un ve hamurdan malzeme oluştururlar. Gerek kurumlar arası çelişkiler, gerek kurumlar arası çelişkiler, gerek direnen insan her zaman toplum içinde uzlaşmaya dayalı dengeler kapsamında bir yer edinecektir. Ne toplumun mutlak eritme gücü ne de bireyin toplumdan tamamen kopma şansı vardır. Özcesi, toplumu doğruya yakın bir yaklaşımda temel alan insan örneği, üzerinde yöntemli çalışma ve hakikat rejimleri daha anlamlı sonuçlar verebilir. Dördüncüsü, insan zihniyetindeki esneklik en gelişkin düzeyde olup araştırmalarımızın anlamlı olma şansını en çok etkileme durumundadır. İnsan zihniyetinin doğasını tanımadan yöntem ve hakikat idealleri havada kalır. İnsan zihniyetini tanımaya çalışırken sıkça ikili yapısından bahsettik. Duygusal düşüncenin gelişkin olduğu ve evrim açısından daha da eski olan kısımda, yani beynin sağ lobu oluyor, analitik düşünceye daha yakın ve sürekli gelişmeye açık olan yeni kısımdan, beynin sol tarafından oluşan düşünce yapısı, bu özelliği nedeniyle büyük bir esnekliğe sahiptir. Hayvanlar aleminde duygu ve düşünce birbirleriyle eş düzeyde yakındır. Duygular şartlı ve şartsız reflekslerle öğrendiklerini yanıtlarlar, yani gereklerini yerine getirirler. Bunlar anlık tepkilerdir. Bu yapıların aynısı insanda da vardır. Örneğin, vücut ateşe anında cevap verir. Burada analitik düşünmeye gerek yoktur. Ama bir Everest tepesine çıkış için, Yüzlerce koşulun analize tabi tutulması gerekir. Ancak tüm ilgili koşullar analiz edildikten sonra yola çıkmak için karar verilir. Duygusal düşüncede yanılgı payı aranmaz. İçgüdü nasıl tepki veriyorsa öyle davranılır. Analitik düşünce ise yılları alabilir. Yöntem, çalışma ve hakikat arayışı böylesi bir düşünce yapımıza dayanmak durumundadır. Zihnimizin çalışma düzenini tanımadan, doğru yöntem ve hakikat bilgisi rastgele olmaktan kurtulamaz. O halde zihnin kendisini iyi tanımak öncelik taşımalıdır. Zihnimizin birinci özelliği, çok esnek bir yapıyı sergilemesidir. Denilebilir ki, zihnimizin dışında bilebildiğimiz tüm evren yapılamalarında özgürce seçim yapma şansı çok sınırlıdır. Özgürlük alanı çok dar aralıklarla düşünülebilir. Atom, altı parçacıklarla makro evrendeki yapılarda özgür seçimin nasıl cereyan ettiğini bilmiyoruz. Ama mevcut evren çeşitliliğine bakarak, bunun ancak parçacıklar dünyasıyla makro evrendeki esnek davranabilme ve özgür seçme yeteneğiyle mümkün olabileceğini yol sonuçlardan çıkarabiliyoruz. İnsan beyninde ise bu esneklik aralığı çok genişlemiş bulunmaktadır. Sınırsız hareket özgürlüğüne en azından potansiyel düzeyde sahibiz. Tabi bu potansiyelin ancak toplumsallıkla aktif hale geçebileceğini unutmuyoruz. Zihnimizin ikinci özelliği, zihniyet esnekliğimizin geniş bir doğru algılamalar kümesi kadar yanlış algılamalara açık bir yapı sergilemesidir. Bu özellik temelinde esneklik, baskı ve duygu anda her an saptırılabilir. Bu nedenle baskı ve işkence mekanizmalarıyla duyguları avlama esas alan havuç politikaları aldatma ve yanlış yaptırımlarla birlikte kullanılır. Hele binlerce yıldır insan zihni üzerine baskı kuran hiyerarşik ve devlet düzenlemleri muazzam etkiler yaratmışlar, adeta kendilerine göre bir zihniyet yapısı inşa etmişlerdir. Ödüllerle de zihnin çok avlandığı iyi bilinen özelliklerindendir. Buna karşın direnme özelliğine de sahip zihniyet yapımız. Doğru yolu tutturmada ve büyük hakikatlere ulaşmada eşsiz özellikler sergilemektedir. Büyük insanların bu vasıflarında bağımsız zihinlerinin rolü belirleyicidir. Özgür seçimler en çok zihinler bağımsız kaldığında gerçekleşir. Zengin algılamalarla bağımsız olma arasında yakın ilişki vardır. Zihnin bağımsızlığıyla kastedilen daha çok adalet ölçülerinde davranabilmedir. Gerçekle adalet arasındaki ilişkinin altında evrensel düzenin yattığını söyledik. O halde adil olabilen zihin, evrensel düzene göre özgür seçim şansını en çok kullanma duruşunu yakalamıştır denilebilir. Bunun için özgürlük tarihi, en büyük eğitici güç olarak zihnimizi eğitmekle onu doğru seçimlere hazırlar. Psikoanalitik yaklaşımlar zihnimizin derinliğini artan bir hızla ölçmeye çalışmaktadır. Psikoanalizim yeni bir bilgi alanı olarak giderek önem kazanmaktadır. Fakat psikoanalizm kendi başına doğru ve yararlı bilgiye ulaşmada yetersizdir. Bunda bireyin bağımsız ele alınmasının büyük rolü vardır. İnsanı toplumdan kopuk ele almak çok yetersiz ve sağlıksız bilgiye yol açabilir. Sosyopsikolojisinin bu etkisi kapatması şimdilik pek verimli olmamaktadır. Sosyoloji doğru kurulmamıştır ki sosyopsikoloji doğru sonuçlar versin. Psikolojiyle hayvan zihinlerini iyi tanıyabiliriz. Süper hayvan olarak da psikoloji ile insan tanıyabiliriz. Ancak sosyal bir hayvan olarak insanı tanımanın henüz başlangıcındayız. Yöntem ve bilgilenme sistemini kurgularken zihnimizin yapısını iyi tanımadan başarılı sonuç almamızın tesadüflere kaldığını daha da iyi anlamaktayız. Ancak zihnin doğru ve derinlikli tanımı ve özgür seçme pozisyonu sağlandığında yöntem ve bilgi rejimimiz doğru algılamalara yetkin cevaplar verebilir. Bu koşullar altında yöntem ve çalışmalarımız daha doğru bilgi birikimiyle daha özgür bir toplum ve birey olma şansımızı arttırırlar. Beşinci olarak, insanın metafizik karakterlere sahip olma özelliği, yöntem ve bilgi sistematiği açısından eşsiz bir örnek sunmak durumundadır. Yöntem ve bilgiye ulaşma bilimi, insanın metafizik özellikleri çözümlenerek daha yetkin kılınabilir. Bizzat metafizik yaratma ve inşa etmede insanı kavramak önemli bir araştırma konusudur. En az çözümlenen toplumsal sorunlardan birisi de metafizik insanı tanımlama düzeyinden bile yoksun oluşumuzdur. İnsan nasıl metafizik olabiliyor? Bu hangi ihtiyaçtan kaynaklanıyor? Olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? Metafiziksiz yaşamak mümkün müdür? Belli başlı metafizik özellikler nelerdir? Metafizik sadece düşünce ve dinsel alanda mı geçerlidir? Toplumla metafizik arasındaki ilişki nedir? Metafizik sanıldığı gibi diyalektik karşıtlığı mıdır? Onunla sınırlandırılabilir mi? Bu konuda soruları daha da çoğaltabiliriz. Madem insan temel bilgi özlemizdir, o halde bu öznenin en temel vasıflarından olan metafizik düşünce ve kurumlarını tanımadan bu kaynaktan yeterli bilgiye erişme iddiamız eksik kalacaktır. Gerek sosyolojinin, gerek psikolojinin kendine hiç sorun yapmadığı bir alandan bahsediyoruz. Başta dini olmak üzere birçok düşünce ekolünün, Metafizik olarak değerlendirilmesi, metafizik sorununu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor. Metafizik sorununa yaklaşmamızın temelinde onun toplumsal insanın temel bir özelliği olması yatmaktadır. Metafizik, toplumsal insanın onsuz edemeyeceği bir toplumsal inşa gerçeğidir. İnsanı metafizikten soyutlarsak onu ya süper bir hayvana ya da süper bir bilgisayara dönüştürmüş oluruz. Bu duruma gelmiş bir insanlığın insan olarak ne kadar yaşama şansı olabilir. Gelelim metafizik insanın ne olduğuna. a. Ahlak, metafizik insan özelliğidir. b. Din, önemli bir metafizik özelliktir. c. Tüm kollarla sanat ancak metafizik olarak tanımlanabilir. d. Kurumsal toplum, hatta toplum bir bütün olarak metafizik tanımına daha uygun düşmektedir daha da sıralayabileceğimiz bu özellikleriyle acaba insan neden ve nasıl metafizik olabilmektedir birincisi insandaki düşünebilme kapasitesidir bir nevi kendi farkına varan evren olarak insan duyduğu dehşeti hem acısı hem sevinci yönüyle gidermek için kendini fizik üstü inşa etmek zorundadır başka türlü fiziki acı ve sevinçlerin üstesinden gelemez savaşlar ölüm şehvet tutku güzellik ve benzeri algılar karşısında dayanabilmek için metafizik düşünce ve kurumlar vazgeçilmesi zor bir ihtiyaç durumundadır. Tanrı yoksa icat edilmek, sanat oluşturulmak, bilgi geliştirilmekle ancak bu ihtiyaçlar tatmin edilebilir. Daha değişik bir açıdan metafizi, fiziğin ötesi olarak düşünmek ne çok mahkum etmeyi ne de övgü düzmeyi gerektirir. İnsan gerçekten fiziğin sınırlarını en çok zorlayan varlıktır. Fiziğin ötesi olarak metafizik yaşaması, insanın ontolojik karakterleri gereğidir. Sadece fiziki olarak kalabilmeyi savunmanın bir anlamı yoktur. Daha doğrusu, fiziki kalmak ancak mekanik insan tanımına yol açabilir. Bu, Descartes'in çoktan tanımladığı ancak bilimsel izah olmayan bir ruh kavramıyla kurtulmaya çalıştığı bir yaklaşımdır. İkincisi, ahlak olmadan toplumun sürdürülmeyecek olması metafizik olmayı gerektirmektedir. Toplum ancak özgür bir yargılama olarak ahlakla düzenlenebilir. Sovyet Rusyası'nın, Firavun Mısırı'nın tüm rasyonelliklerine karşın çözülmelerini ahlak yoksulluğuna bağlayabiliriz. Rasyonelite tek başına toplumu sürdüremez. Belki robotlaştırabilir, gelişkin hayvanlar haline getirebilir. Ama insan olarak tutamaz. Ahlakın bazı niteliklerini sayalım. Acıya dayanma gücü ve gereğini karşılayabilmesi, zevk, Arzu ve şehvete sınır koyması. Üremeyi fiziki değil, toplumsal kurallara bağlaması. Geleneklere, dine, yasalara uyuma ve uymama tercihine ilişkin karar vermesi. Örneğin ahlakın üremeye yol açan cinsel ilişkiyi kurallara bağlaması, insan türünde zorunlu bir ihtiyaçtır. Nüfusu kontrol altına almadan toplumu sürdüremeyiz. Tek başına bu konu bile ahlakın metafiziğin büyük gereğini ortaya koymaktadır. Üçüncüsü, sanatla insan kendine has bir evren yaratmaktadır. Toplum ancak, ses, resim, mimari gibi temel alanlardaki yaratımlarla sürdürülmektedir. Müziksiz, edebiyatsız, mimarisiz toplum düşünülebilir mi? Tüm bu alanlardaki yaratımlar metafizik anlamındadır. Bu yaratımlar toplumu sürdürülmesinin vazgeçilmezleridir. Sanat, tam bir metafizik kurgulama olarak insanın estetiği olabilme ihtiyacını gidermektedir. İnsan nasıl iyi kötü seçimiyle ahlak davranışına anlam biçiyorsa, güzel çirkin yargısıyla da sanatsal davranışına anlam biçmektedir. Dördüncüsü, politik yönetim alanı da metafizik yargılarla doludur. Alanın kendisi en güçlü metafizik inşalardan ibarettir. Politikayı fizik yasalarla izah edemeyiz. Fizik yasalarla yönetmenin azamisi, robotsallıktır. Diğer yüzüyle faşizmin sürü güdümüdür. Politik alanın seçme, özgür davranma anlamını da taşıdığını belirtirsek politik insanın metafizik karakterlerine bir kez daha varmış oluruz. Aristo'nun insan politik hayvandır belirlemesi daha çok bu anlamı çağrıştırmaktadır. Beşincisi hukuk, felsefe, Din ve hatta bilimciliğin metafizikle yüklü alanlar olduğunu özenle belirtmeliyiz. Tarihsel toplumda tüm bu alanların niceliksel ve niteliksel yönleriyle metafizik eserlerle dolu yüklü olduğunu bilmekteyiz. Birey, toplum yaşamında metafiziğin ağırlıklı konumunu tespit ettikten sonra hakkında daha anlamlı yaklaşımlar geliştirebiliriz. 1- Tarihsel gelişiminde metafizikçi yaklaşımlar kendilerini ya tümden yüceltip temel hakikatlar gibi açıklamışlardır ya da karşıtları tarafından eleştiriler yaklaşımlarla tam bir düzmece alan biçiminde görülüp gerçeği olmayan, insanı aldatmaz söz ve aykıtlarından ibaret sayılmışlardır. Her iki yaklaşımda da tarihsel toplum algılamasından ya habersiz olduğu ya da bu konuda abartıya kaçırıldığı rahatlıkla ileri sürülebilir. Her iki anlayışında farkında olmadıkları husus, metafiziğin toplumsal, bireysel özellik ve ihtiyaçtan kaynaklandığıdır. Ücelticisi kesim, metafiziğin fiziksel alemle bağını bir tarafa bırakmış olup, sonsuz özgürmüşçesine bir yanılgıyı taşımaktadır. Bu kesimdekiler, düşünce ve ruhun maddi alemle ya bağını inkar etmişler ya da saptırıp, Aşkın tanrı düzenlerinden bizzat insanın tanrılaşmasına kadar saplantılar ve abartılarla yoğunca düzmüşlerdir. Şüphesiz bu gelişmelerde hiyerarşik ve devlet düzeninin etkisi büyüktür. Metafiziğin önemini inkar eden kesim ise, materyalist alemi, maddi uygarlığı, son dönemde rasyonelite ve pozitivizmi bayrak edinerek saldırıya geçmiştir. Metafizik kokan her şey hastalıktır. Aldatma aracıdır, toptan reddedilmelidir. Fakat sonradan daha iyi fark edildi ki, özellikle kapitalist modernitenin sahip olduğu rasyonalite ve pozitivizmin faşist sürü, robot mekanik insan ve simülasyondan ibaret yaşam algılamalarına yol açarak, çevreyi de yok ederek bir tarihsel toplum yıkımına yol açması söz konusudur. Fizik yasalarına aşırı bağlılık, toplumun yıkımı ve çözülüşünden kendini alık koymamaktadır. Bilimciliğin en kötü metafizik olduğu da böylece kanıtlanmış oluyordu. Eğer toplumsal yaşamın bir anlamı varsa tabii, bilimciliğin en sığ materializm olduğunu, iktidar ve istismarın en iyi eğitilmiş uzmanı olduğunu, dolayısıyla bilerek veya bilmeyerek kendini en çok altıtan konumda tutarak metafiziğin bu en torlu biçimini temsil ettiğini önemli belirtmeliyim. 2. Hiçbir tarafta yer almayan. Nihilist olarak da değerlendirilebileceğimiz kümelerde yer alanlar ise her iki tarafta yer almak zorunda olmadıklarını, metafizik yanlısı veya karşıtlığının gerekmediğini tam bağımsız yaşayabileceğini iddia etmektedirler. Görünüşte zararsız gibi duran bir kümenin özünde ise en tehlikeli küme olduğunu belirtmek gerekir. Diğer iki tarafın hiç olmazsa büyük idealleri vardır. Temsil ettikleri değerlerin farkındadırlar. Toplumu şekillendirmede ve bireyi yeniden inşa etmede iddialıdırlar. Tam bağımsız küme ise aslında toplumun içinde ve toplum değerleriyle yaşadığı halde nihilist yani inkarcı bir tutumla oralı olmayan bir yaşamın mümkün olduğuna inanmaktadır. Bilimci metafizikçilere en yakın kesimdir. Kapitalist modernitenin sayılarını çığ gibi arttırdığı bu kesim yıkılmış, çözülmüş toplumun deklası boşluğa lava atılmış unsurlarından oluşmaktadır. Tersinden buna hayvanlaşmaya en yakın kesim de diyebiliriz. Futbol hooliganları bu kesime en yakın duran, görünür bir örneği sergilemektedir. Benzeri gruplar hızla çoğalmaktadır. Kapitalist modernitenin kanseri arttırdığı bu örneklerde de kanıtlanabilir. Metafiziği ilişkin her iki tarihsel yaklaşımda, sonuçta modernitenin pozitivist bilimcilikçi anlayışıyla da birleşirler dinleri kılık değiştirmiş metafizik olan pozitivizm dini iken tanrıları da ulus devlettir. Maskesini atan tanrı bizzat ulus devlet biçiminde tüm modern toplumların içinde kapsamlı ritüel ve simgeleriyle kutsanmaktadır. 3. Daha dengeli bir yaklaşımın geliştirilmesinin hem gerekli hem de mümkün olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu metafiziğin bir toplumsal inşa olduğunu bilerek, ahlak, sanat, politika ve düşüncede iyi, güzel, özgür ve doğruya yakın bir metafiziğin geliştirilmesini temel görev saymaktayım. Ne toptan kabul edici ne de reddedici ve ukalaca tam bağımsızlık safsatalarına düşmeden, tarihsel toplumda hep izlendiği gibi iyi, güzel, özgür ve doğru arayışımızı sürdürmek erdemli yaşamın özüdür toplumda anlamlı yaşamı mümkün kılanında bu erdemli yaşam sanatı olduğuna inanmaktayım. Şüphesiz metafiziklere mahkûm değiliz. Ama en iyisini, en güzelini, özgürünü ve doğrusunu bulmaktan ve geliştirmekten de vazgeçemeyiz. Kötüye, çirkine, köleliğe ve yanlışa mahkûm olmak ne kadar kader değilse, iyi güzel, özgür ve doğru bir yaşam tarzı da imkansız değildir. En kötü seçenek olarak, çaresizliğin ve sorumsuzluğun kapitalist modernite başta olmak üzere, tüm hiyerarşik ve devletli düzenlerin yol açtığı nihilist yaşama da mecbur değiliz. Bu konuda kavga, tarih kadar toplumun ilk inşa çağından beri sürmektedir. Günümüzdeki özgün, kapitalist modernite gibi bir sistemin çözülüş döneminde yaşamamızdır bunun iyi, güzel, özgür ve doğru olanın mücadelesi için özgür düşünce ve eylem duruşlarına, toplumsal yeniden inşalara ihtiyaç göstermesidir. Bu yönlü yoğun çabalara aşk düzeyinde bir tutkuyla girişmek kadar, en bilimsel arayışlara, yöntem ve hakikat rejimine ihtiyaç vardır. Kapitalist moderniteyi aşma, demokratik moderniteyi geliştirme ve yayma sorunlarına cevap bulabilmek için Şimdiye kadar sergilemeye çalıştığım argümanları, kanıtlama araçları, işlenmesi gereken malzeme olarak değerlendirmek gerekir. Bunun için resmi moderniteye yol açan yöntem ve bilgi rejimlerini yani hakikat yolu eleştirmek kadar postmodernitenin çığır açıcı yöntem ve bilgi sistemlerinde aydınlatmak gerekir. Malzememiz buna yönelmektir. İnsan üzerinde nasıl ve neden yoğunlaşmamız gerektiğini kilit bir sorun olarak serimledik. Birey, toplum tanımının doğru yapılması ve doğru yargılanması önemini korumaktadır. Sosyoloji, sosyopsikoloji ve antropolojinin bu yönlü çabaları, modernitenin ciddi çarpışmasına maruz kaldıkları ve bilgi iktidar ağlarına takılı oldukları için verimli değildir. Değerli olan bireysel çabalar ise sistemsiz ve örgütsüzdür. Bu konularda Frankfurt okulu Fernand Braudel, daha öncesi Nietzsche, sonrası Michel Foucault, Wallerstein başta olmak üzere ekol düzeyinde katkı sahipleri çok değerli yaklaşımlar sergilemelerine rağmen dönemin yeni yöntem ve bilgi rejimleri sistemleşmiş olmaktan uzaktır. Çabalar çok ve değerli ama bölük pörçüktür. Bunda bizzat Wallerstein'ın itiraf ettiği kapitalist sistemin zehirlenmesi temel nedendir. Modernitenin kıskacında adeta kıvranmaktadırlar. Örneğin, Nietzsche'nin modernitenin toplumu karıştırdığı, iyiliş ettiği, karıncalaştırdığı gibi özdeyişleri önemlidir. Sanki 50 yıl sonrasını görüyormuş gibi, Almanlar için kullandığı süper sarışın hayvan tabiri faşist sürüleşmeyi ifade etmektedir. Modernleşmenin, ulus devletleşmesinin ergeç faşist sürüleşmeyi doğuracağını ve Japonya için karınca ulus örneğindeki karınca toplumların devreye gireceğini söylerken güçlü bir görüşü seslendirdiği açıktır. Adeta kapitalist çağın peygamberleri rolündedir. Max Weber, moderniteyi toplumu demir kafese alma algısıyla değerlendirirken önemli bir tespitte bulunmaktadır. Rasyoneliteyi büyüsünü yitiren dünyanın sebebi sayarken uygarlığın maddi karakterini vurgulamaktadır. Fernand Braudel, tarih ve mekan boyutlarından kopuk sosyal bilimleri çok sert eleştirmektedir. Zaman ve mekan boyutundan kaçan anlatımları boş olay yığınları olarak değerlendirirken, yöntem sorununa önemli bir katkıda bulunmaktadır. Braudel'in tarihe getirdiği kısa süre olaysal tarih, konjektürel süre, devrevi kriz süresi, uzun süre, yapısal süre kavramları ufuk açıcıdır. Frankfurt Okulu'nun aydınlanma ve moderniteyeleştirisi çığır açıcı nitelikler taşır. Temerküz, yani toplama, kamplarına yol açan modernite uygarlığını bir dönemin karanlıkta bitişi olarak değerlendirmek yetkindir. Yanlış hayat doğru yaşamaz ibarisi çok ünlüdür. Bununla modernitenin yöntem ve bilgi olarak yanlış kurulduğunu itiraf ederken büyük bir algıya ulaşmış gibidir. Aydınlanma ve rasyonelite eleştirileri de ufuk açıcıdır. Mitchell Foucault'un modernite yaşanan göksel tanrının ölümüne insanın da ölümüne eklemesi hayli öğreticidir. Özellikle modern iktidarın toplum içi ve dışı için sürekli savaş anlamına geldiği belirlenmesi güçlü fakat işlenmemiş bir tespittir iktidar, bilgi, hapishane, hastane, tımarhane, okulhane, orduhane, fabrikane, kerhane kavram zincirleri, yöntemsel katkılar kadar özgür bir bilgi sisteminin nasıl kurulması gerektiğine dair dolaylı da olsa aynı katkıyı sunar. Michael Foucault, erken ölümü nedeniyle tamamlamadığı İktidar, Savaş, Özgürlük çözümlemesinde Toplumun içinde ve dışında daimi savaş hali olduğu için modernitenin insanı öldürdüğünü belirtmek ister gibidir. Burada özgürlüğün savaş dışı olabilmeyi başarmış toplumsal yaşam biçimi olduğu sonucunu çıkarmak olasıdır. O halde tüm yıkım araçlarını üreten endüstralizmi, militarizmin kaynağı ve hedefi olan kâr kanunu ve düzenli orduları lavvetmeden, bunun yerine toplumun öz savunmasını, ve ekolojisini koymadan özgürlük gerçekleştirilemez. Wallerstein, kapitalist dünya sistem algısında iddialıdır. 16. yüzyıldan günümüze kadar modern sistemin mükemmel bir fotoğrafını çeker. Fakat gerek sistemi değerlendirme, Marx gibi kapitalist aşamayı gerekli sayar, onu olumlama eğilimindedir. Gerek sistem karşıtlığı ve çıkışı konusunda tam net değildir. Bunu burjuva sistemin şerbetlenmesine bağlarken itiraf yapar gibidir. Büyük bir dirayetle Sovyet Rusya başta olmak üzere sosyalist sistemin kapitalist moderniteyi aşmak şurada kalsın, ona güç verdiği, çözülmelerinin kapitalist liberalizmi güçlendirmeyip zayıf düşüreceğini söylerken önemli bir tezi dile getirmektedir. Fakat aynı yetkinliği sistemin çözülüşü ve yeni çıkışlar için yapamazsın. Modernitenin, kapitalizmin girdiği yapısal bunalımın 1970'ler sonrası ne zaman ve nasıl sonlanacağı konusunda belki de haklı olarak kesin öngörülerde bulunmaz. Buna karşın her küçük anlamlı bir müdahalenin büyük sonuçlara yol açabileceğini söylemesi önemlidir. Katı determinizmden hayli uzaklaştığını görmekteyiz. Yöntem ve bilgi sistemi hakkında en yetkin değerlendirme gücüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şüphesiz daha birçok Aydın'ın ismini zikredebiliriz. Murray Boki'nin ekolojiye dair çözümlemeleri, Feya Ağbınt'ın yöntem ve mantığa yönelik eleştiri ve önerileri çığır açıcıdır. Tüm bu Aydın'larda eksik olan yan, bilgi, eylem birlikteliğini yetkince tutturamamalarıdır. Bunda şüphesiz kapitalist modernitenin, muazzam kendine bağlayıcı gücü etkilidir. Marksiz ekol, kapitalizmin en sert ve bilimsel geçinen eleştirisi olduğunu iddia etmesine rağmen, ironik olarak bilgi iktidar konusunda sisteme en yararlı alet konumuna düşmesine engel olamamış, liberalizmin sol kanadı olmaktan kurtulamamıştır. 150 yıllık deneyim bunu yeterince kanıtlayıcı niteliktedir. Bunun temel nedeni, yöntemini ve tüm bilgi birikimini ekonomik indirgemeciliğe endekslemesine bağlayabiliriz. Toplumun metafizik ve tarihsel karakterini çok basitçe ele alan, iktidar olgusunu basit bir hükümet komitesine indirgeyen, ekonomi, politik tahliye bir sihir rolü yükleyen bilimsel sosyalizm, pozitivizmin bir versiyonu olmaktan kurtulamamıştır. Sosyolojiye girişte Emile Durkheim ve Max Weber kadar kurucu rol atfetmesine rağmen, yöntem ve epistemoloji yani bilgi teorisi konusunda liberalizmin sol ekolü rolünü aşamamıştır. Bir kez daha önemli ve belirleyici olanın niyetleri değil, topluma hükmeden sistemin, yöntem, bilgi iktidar, teknik güç gibi asimile edici, bütünleyen güç odakları olduğu açığa çıkmaktadır. Ekonomi önemli bir güç olmasına rağmen, İktidar ve diğer temel metafizik güçlerle birlikte doğru bir tarihsel toplumsal çözümlemeye tabi tutulmasından sistemi aşmak, bunun için sorunları ortaya koyup çözüm yollarını önermek ve eylemli kılmak kaba bir pozitifizmden öteye sonuç vermez. Mevcut teori-pratik bu gerçeği yeterince kanıtlayıcıdır. Kapitalist modernitenin radikal bir eleştirisi olarak ortaya çıkan anarşist ekoller yöntem ve bilgi teorisi konusunda yetkindirler. Marksistler gibi kapitalizmin ilericiliğinden dem vurmazlar. Topluma ekonomik indirgemeciliği aşan birçok farklı noktadan bakabilmişlerdir. Sistemin asi çocukları rolünü yetkince oynarlar. Tüm iyi niyetlerine rağmen bu akımlar sonuçta sistemin günahkârlığına karşı kendilerini inatla koruyan tarikatlar olmaktan kurtulamamışlardır. Marksizm için söylediğim şeyler bu akımlar için de geçerlidir. Sistemi ve aşma sorunlarını doğru tanımlamak ve demokratik modernitenin yöntem ve bilgi eylem gücünü yetkince kullanmak uzak kaldıkları temel hususlardır. Ekolojik, feminist ve kültürel hareketlerin teori ve pratikleri için de benzer değerlendirmeleri yapabiliriz. Bu hareketler modernitenin demir kafesinden kurtulmuş yavru kekliklere benzemektedir. Nerede ve ne zaman avlanacakları konusunda sürekli endişeleniriz. Fakat umut hareketleri olarak görmek yine de önemlidir. Alternatif ana akım geliştiğinde epey katkılı olabilirler. Sosyal demokrat akım ve ulusal kurtuluş hareketleri en erkenden modern sistemle bütünleşmiş ve onun sürükleyici güçleri ola gelmişlerdir. Ana akım, liberalizmin iki güçlü mezhebi olmayı başarmışlardır. Sonuca gitmede, Anti-Oryantalist yaklaşımımı da öze belirtmenin konuya katkı sağlayacağı kanısındayım. Kendimi modernite karşısında gözlemlerken büyük çelişki içinde kaldığımı fark ediyorum. Bunun iki nedenini hemen söyleyebilirim. Birincisi, klasik Orta Doğu kültürünün etkisidir. Bu kültürün kapitalist modernite ile köklü çelişkileri, dolayısıyla sorunları vardır. Her şeyden önce bu kültür topluma öncelik vermede, çok radikaldir. Bireycilik toplumda kolay kolay yüz bulamaz. Toplumsal bağlılık kişilik değerlendirilmesinde temel ölçüttür. Toplumlarına bağlılık hepten yüceltilmiştir. Bunda din ve geleneğin etkisi güçlüdür. Toplumdan kopukluk hor görülür, alay konusu yapılır. Topluluk değiştirmeye de iyi gözle bakılmaz. Fakat daha niteliksel bağlılıklara erişildiğinde yüceltilme ile karşılaşılır hiyerarşik ve devlet katlarında yer tutmaya gıptayla bakılır. Orta Doğu'nun geleneksel hiyerarşik ve devlet kültürü bu algılamada da çok etkilidir. Bu özelliklerin toplam etkisi nedeniyle dış kültürlere, bu arada modern kültüre kolay teslim olmaz. Daha doğrusu içinde zor asmil edilir. Dolayısıyla güçlü bir gelenek olan ümmet kültürünün günümüzün en güçlü akımlarından olan ulus devletçiliğe göre halen tercih nedeni olmasına şaşmamak gerekir. Çünkü ulus devlet, kapitalist modernizmin ürünüdür, yabancıdır. Özde, ikisi de milliyetçilik olan siyasi İslamcılıkla ulus devlet milliyetçiliği karşılaştırıldığında ezici biçimde daha yerel olan İslamcı milliyetçilik tercih edilir. Birçok yaşam tarzı alanında da moderniteyle uyumsuzluk sürüp gitmektedir. Orta Doğu dışında hiçbir kültür alanında kapitalist moderniteye karşı direniş gerçekleştirmemiştir. Gerçekleştirilse bile yutulmaktan, içinde erimekten kurtulamamıştır. Bu kıyaslama bile kültürel yapının tarihsel ve toplumsal kalıcılığını kanıtlamaya yeterlidir. İkinci neden, Batı'nın düşünce yapısına büyük bir ilgi göstermeme rağmen, her bir akıma takılma hastalığına uzun süre düşmemiş olmamdır. Hakikat araştırmalarımda çok köklü ve yöntemli olmasa da moderniteye yol açan yöntem ve bilgi-bilim birikiminin farkındayım, açık üstünlüğünü görmekteyim. Orta Doğu kültürüne duyduğum tepkiyi bu modern kültüre de göstermede gecikmedim. Aynı uygarlık tezgahından çıktıklarını geç de olsa fark ettim. Her iki kültürün de esas kaynağının en az 5000 bin yıllık hiyararşik ve devlet yapılanmaları olduğunu dirayetle gördüm. Dolayısıyla her iki kültürün müşterek yanlarına aynı dirayetle eleştiri süzgecinden geçirmeye cesaret etmekten çekinmedim. Bu eleştirilerde bireyciliğin toplumu adeta bir fare gibi kemirdiğini görmek zor değildir. Kapitalist liberalizmin birey özgürlüğünden ziyade insan toplumunu kemirme sanatı olduğunu, kaynağını ise geleneksel tüccar kültüründen aldığını tespit etmek çok zor değildir. Tüccar kültürünün ise Orta Doğu'nun, üç büyük tek tanrılı dini dahil birçok kadim geleneklerle bağlantılı olduğu açıklanabilecek bir husustur. Ticaretin temelindeki metalaşma ve meta değişimi, bir insan kolektivitesi olan toplumlar ve toplumların çürümesinde ve çözülmesinde başrol oynamıştır. Ticari zihniyet çok güçlü bir Orta Doğu geleneğidir. Toplumdan tanrı icat ve kutsamalarından devlet idare sanatının komplolaştırılmasına, Yalan ve ikiyüzlülüğün yapısal olarak alaka yerleştirilmesine kadar birçok kuşkulu simge, kimlik, dil ve yapı öğelerinin yer tutmasında belirleyici etkiye sahiptir. Batı Avrupa'nın katkısı bu sistemi Orta Doğu'dan alıp Rönesans, reform ve aydınlanmanın istismarıyla hakim toplum sistemi haline getirilmesinde yatar. Orta Doğu toplumlarında tüccara ve kurumlarına iyi gözle bakılıp Birincil değerde yer verilmez. Bilakis hep kuşkulu bakılır. Avrupa'da kapitalist modernitenin başardığı ise meta sistemini toplumun başterci yapmasıdır. Meta sistemini toplumun başterci yapması, tüm bilim, din ve sanatı bu yeni toplumun hizmetine koşturmasıdır. Orta Doğu'da silik ve ikincil olanlar, Avrupa'da gözde ve birincil oldular. Günümüz ortada Avrupa modernitesini eleştirmek, hatta radikal İslam'la şiddete dayalı olarak karşı çıkmak moda olmuştur. Ama bana göre, Edward Said'den Hizbullah'a kadar anti-Oryantalist ve modernite düşmanı kesilen bu yaklaşım ve eylem örgütleri, tıpkı Marksist gelenekler gibi modernite içi oluşumlar olup, sonuç itibariyle ona hizmet etmekten kurtulamazlar. Çıkışları bizzat modernite sayesinde olduğu gibi, İster başarılı, ister başarısız olsunlar, moderniteden dilenmek ve aynı yaklaşımla onu savunmak doğalları gereğidir. Geleneğin sadece elbise ve sakallarını kuşanırlar. Ruh ve bedenleri en gerici modernite artıklarıyla yüklüdür. Eleştiri yöntemimi ve bilgi değerlendirme tarzımı kalın çizgiler halinde sunduğum kanısındayım. En azından kapitalist moderniteye yol açan, yöntem ve bilme tanımlamada sınırlı da olsa bir aydınlık sağlanmıştır. Doğruluğundan çok emin olmasak da, modernitenin yapısal kaos döneminden tercih edilmesi gereken şansına sahibiz. Özgürlük ve demokratik çıkışlar için yöntem ve bilim tarzımızı geliştirme şansına sahibiz. Anlatmamızı kolaylık sağlansın diye başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz. 1. Temellerini Roger ve Fransız Bacon Descartes'in attığı yöntem ve bilim anlayışının kapitalizmle bağı iyi görülmeli ve bu temelde eleştirilmelidir. 2. Öznellik ve nesnellik ayrımının derinleştirilmesinde ve birçok ikilime yansıtılmasındaki amacın, bireycilik tarafından toplumun her türlü istismar açık bir kaynak olarak değerlendirilmesi olduğunu görmek gerekir. 3. Bu yöntem ve bilim anlayışı toplumun burcu ve proleter ayrımını doğal karşılamış, proleterin bir nesne gibi kullanılmasının yolunu açmıştır. 4. Kapitalist modernite, bilim-iktidar kurgusunun temelini atmış, erkenden bilgi-iktidar birliklerini sistemin temel silah haline getirmiştir. 5. Din ve metafiziğin iyice açığa çıkan saçmalık ve saplantılarını vesile yapıp, bilimi pozitivizm biçiminde bir yeni din haline dönüştürmüş, din ve metafizikle mücadele adı altında kendi dinini oluşturmuş ve egemen kılmıştır. 6. Liberalizmi, resmi ideolojisi haline getirerek, bir yandan en uzlaşmacı bir araç olarak, diğer yandan tüm muhalif ideolojileri kendine eklemleyen ve asimile eden bir silah gibi kullanarak, görünmez zihin halinde en güçlü ideolojik hegemonyayı gerçekleştirmiştir. 7. Liberalizmi ve pozitivizmi resmileştirirken, Diğer birçok düşünce okulunu ve ideolojik akımları gözden düşürmüş, özellikle muhalifleri kendine eklemleninceye kadar bu çabasında ısrarlı olmuştur. 8. Felsefe ve ahlakı gözden düşürmüş, böylelikle sistem karşıtlarının perspektif ve tavır alma şansını azaltmıştır. 9. Bilimi aşırı disiplinleştirerek iç bütünlüğünü ve anlam gücünü parçalamış, fili kıllarıyla, ormana ağaçlarla izah etmiştir. Aşırı parçalanan bilim hem kolay iktidara bağlanır hem de teknolojiye dönüşüp karlı bir alan haline getirilir. Artık bilmenin amacı hayatın asıl anlamını keşfetmek değil, para kazanmaktır. Bilim bilge çizgisinden bilim güç para çizgisine geçilmiştir. Bilim, iktidar, sermaye, modernitenin yeni kutsal ittifakıdır. Kapitalist modernizmde uygarlık tarafından karşılaştırılması tamamlanan kadına ek olarak erkeğin de iyiliş edilip karşılaştırılmasıyla toplumun genel karı gibi güdümü sağlanmıştır. Toplum ulus devletin bine katı ve avradı gibidir. 11. Modernite iktidar hem toplumun içinde hem de toplumlar arasında sürekli savaş anlamına bürünmüştür. Hobbes'in kapitalizm öncesi toplum için söylediği herkesin herkese savaş hali, esas olarak kapitalist modernite altında en yetkin halini almıştır. Soykırımlar bu savaşımın zirvesindedir. 12. Kapitalist modernite sisteminde merkez-çevre yayılım sürecinin tamamlanması, ekolojinin sürdürülmez boyutlara taşınması, işsizlik, yoksulluk ve ücret düşkünlüğü bürokrasinin dışını yutacak boyutlara varması, tanrısal toplumun çökertilmesi, Sermayenin üretimden kopuk en asalak kesme olan küresel finansın hegemonikleşmesi ve tüm bu gelişmelere karşı toplumun ezici çoğunluğunda ve her alanında diriniş ağlarının gelişmesi yapısal bir krizi doğurmaktadır. 13. Yapısal kriz dönemleri hem devrimsel ve karşı devrimsel hem de demokratik özgürsel atımlarla totaliter faşist darbelerin iç içe yaşayabileceği bir süreci beraberinde taşırlar. Yöntem ve bilim sistemlerini en yetkin şekilde geliştirip eylemlerine temel yapanlar yeni toplumsal sistemi inşa etmede en şanslı olurlar. 14. Demokratik, ekolojik, özgürlüksel ve eşitçi hareketler yapısal kriz, kaos aralığında küçük ve yetkin başlangıç hamleleriyle kısa süreler dahilinde uzun geleceği belirleyecek oluşumları sağlayabilirler. Bunun için 1- sosyolojinin tarihsel ve mekansal boyutlarla eylem kılavuzu olarak değerlendirilmesi, 2. Kapitalist modernitenin artık birçok alanında dışa vuran kanserli bir yapılanma olduğu gerçeğinden hareketle, tanımlamaya çalıştığımız 14 noktadan karşı çıkılıp sistemin dışında çözülüm geliştirilmesi, 3. ideolojik olarak öznellik-nesnellik ayrımına dayalı tüm kaba ikilemleri yani idealizm-materyalizm, diyalektik-metafizik, Liberalizm, Sosyalizm, Daizm, Ataizm başta olmak üzere ve benzerlerini aşıp tüm bilimsel kazanımları esas alan anlamcılığın esas alınması. 4- İyi, güzel, özgür ve doğruya dayalı bir insan metafizliğinin hem eleştiriler yöntemde hem yeni inşa hamlelerinde hiç eksik bırakılmaması. 5- Demokratik siyaset söyleminin esas alınması. 6- krizin ve iktidarın olduğu her alanda demokratik siyaset söylemiyle binlerce sivil toplum organizasyonunun yani işlevi, yararı ve gerekliliğinden hareketle 3 kişiden binlerce kişilik olabileceklere kadar oluşturulması 7 inşa edilecek yeni toplum ulusunun demokratik ulus olarak oluşturulması demokratik ulusun ulus devletten ayrı olabileceği gibi yan yana hatta iç içe de olabilme gereğinin göz ardı edilmemesi 8. Demokratik ulusun siyasi yöntem biçiminin bilinen bir kategoriyle benzeştirirsek yerel, ulusal, bölgesel ve dünyasal demokratik konfederalizm temelinde geliştirilmesi farklı uluslar tek bir demokratik ulus olarak örgütlenebilir. Aynı ulus içinde ulus, devlet ve demokratik ulus olarak örgütlenebilir. Bölgesel demokratik konfederalizmle dünya demokratik uluslar konfederalizmi Şimdiki Birleşmiş Milletler'e göre son derece gerekli ve dünyasal sorunlarla yerel ulusal sorunları çözmede daha etkili olabilirler. 9. Demokratik toplumun moderniteden kalma ve onun güçlü ayaklarından modernite üçlü sayacına dayanır. a. Kapitalist üretimcilik b. Endüstricilik c ulus devletçilik gibi olan endüstriyalizme karşıt olarak geliştirilmesi, ekonominin ve tekniğin ekolojikleştirilmesi, 10. Toplumsal savunmanın halk milislerince sağlanması, 11. Güçlü, hiyerarşik ve devletsel temeli olan erkeksel düzen yerine, kadının derin köleliğinden, derin özgürlüğüne ve eşitliğine dayalı yeni aile sistemlerinin inşası gerekir. Sayısını daha da arttırıp ayrıntılaştırabileceğimiz pragmatik bakış açımızı ifade etmek için bu bakışlar yeterlidir. Kapitalist modernite zamanının özgürlük ve eşitlik ütopyalarının da kıyamet kopardığı zamanlar olduğunu iyi biliyoruz. Halklar bu ütopyaları yasallaştırmak için çok büyük çabalar harcadılar. Derya misali kan aktı. Sayısız işkenceler yaşandı, acılar çekildi. Bunları boşa gitmiş sayamayız. Tersine... Tüm bu sorunları çözmeye çalışmamız, bu tarihi doğru bir yoruma kavuşturarak önümüzü aydınlatmak ve ütopyalarımızla yaşadığımızı bütünleştirip, yeniden büyüleyici, aşkla örgülü yaşama geçiş yapabilmek içindir. Ütopyalı ve güçlü umutlu yaşamlara geçiş, zorlu çabalar gerektirir. Yöntem ve bilimsel sistematiğini kendimizde yeniden başlatmak gibi bir haddini bilmezlik içinde değiliz. Ama değinmeye çalıştığım tüm konularda bir şeylerin yanlış gittiğini ve bunun temelde paradigmasal olduğunu göstermeye çalıştım. Yorum ve gerçekleştirme çabalarımı ne yeni bir sistemin kökünden kuruluşu ne de eleştirilerimin tümüyle inkarcılık, nihilistlik gibi reddi olarak görünmemesi gerektiğini önemli belirtiyorum. Nihayetinde durumuma benzer milyonlarca olaya, trajediye, sayısız katliam, soy kurum ve savaşlara yol açan kapitalist moderniteyi eleştirmek önemlidir. Hele mensubu olduğum halk ve bölge, Kürtler ve Orta Doğu, tarihin en acımasız bir trajik sürecinden geçerken, bundan sorumlu tutulması gereken tüm etkenleri layıkıyla yorumlamak, aydın olmanın askeri bir şartıdır. Bununla birlikte son derece kapsamlı ve etkili bir örgütlenmenin başı olarak yargılanıyorsam, temel görevim bu belirttiklerimin kapsamında, Sorular ve cevaplarından müteşekkil olması doğaldır. Bir yerde ve zamanda baskı, istismar, eritme ve çıkmaz derinse, yaşam tam da ölümden beter bir onursuzluk içinde geçiyorsa, orada köklü pragmatik yaklaşımdan başka çaremiz yok gibidir. Bundan sonrasına bu yaklaşımla geçilecektir.